Oh yeah. çekeste Kainat bugün 12 Şubat Cuma. Yıl 2016, ay 2, gün 43, Kasım 97. 1437 Hicri Cemaziyelevvel 3, 1431 Rumi Ocak 30. Fırtına. Günün tarihi 207 yıl önce bugün 12 Şubat 1809'da ünlü İngiliz doğa bilimcisi ve Türlerin Evrimi adlı eserin yazarı Charles Darwin Shrewsbury'de doğdu. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi terror calls for a brave new world of common sense and wonder Açıkadyobrasi 94.9 açıkadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı bu haftanın son Açık Gazetesi başladı. Umarım Adacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Çamba Wamba'dan Charlie adlı parçayla Darwin'in doğum gününü kutladık. Bugün Galeano değil doğrudan doğruya Charles Darwin'in doğum günü münasebetiyle bu parçayı çaldık Charlie dedi. Charles Darwin ve şey dedi 12 Şubat 1809'da doğmuş olan ve bütün dünyaya bakışımızı, evrime bakışımızı, insanlara ve canlılara bakışımızı tepetaklak eden önemli bir insanın doğum günü. Onlar da şarkıda çamba bomba grubu diyorlar ki bütün doğa kendi yerli yerindeydi. Tasarımcının elinden çıktığı şeklinde. Sonra bizim Charlie geldi. Dünyayı ters etti burada Buradan bizim İngiltere'den Anadolu'ya, Platipus'tan mükemmel Afrodit'e kadar bir de ayrık baş parmağıyla bütün bu verili kutsal şeyleri sorgulayan geldi. Nehirlerin denizlerin üstünden kutsal fırtınaların ve yıldırımların yeni bir cesur yeni dünyaya bir yol açtı. O da sağduyu, aklı selim ve hayranlıkla bakan dünyaya bir gözdü bu. Gelin dans edelim şimdi onunla beraber diyor şarkıda devamında getiriyorlar ama biz bu kadarla kutlayalım şimdilik ve hemen haberlere de geçelim. Tarihte bugün de 1921'de Bolşeviklerin Gürcistan'da bir Sovyetlerin Gürcistan'a işgaline giden yolda bir ayaklanma düzenlemiş oldukları haberi var 1921'de bugün 1946'da bugün ise Amerika Birleşik Devletleri subaylarından birisi siyahi subaylardan biri Isaac Woodward ee, Güney Carolina'da bir polis tarafından öylesine bir dayak yemiş ki sonunda gözlerini kaybetmiş gözlerinin görmesini hatta bu Sivil haklar Hareketi'nin Medeni haklar Hareketi'nin bir başlangıç kıvılcımlarından birini oluşturmuş sonradan. Ve Orson Welles'in de Touch of Evil adlı ünlü filmine de konu olmuş kötülüğün dokunuşu. 1983'te de bugün 100 kadar kadın Lahort'ta Pakistan'ın askeri diktatörü ul Ülhak'a karşı onun getirdiği hudud, had hudud şer'i kanunlara karşı çıkıyorlar yani law of evidence deniyor ona yani bir e, suçlama yapılmışsa kadına zina yaptı taşlanarak öldürülecektir recmedilecektir diye onun aksini ispat etmek yükü tamamen yani ispat yükü kadınlara ait kalıyordu diktatörlüğünde böyle kanunlar bolca çıkmıştı ona karşı çıkmış cesur yüzden fazla kadın ve gözeşartıcı gaz bombalarıyla karşılanmışlar o tarihten 83'te bugün ee, ve şeyleri, coplarla ve sonra da hapse atılmışlar fakat sonunda kanunu geri çektirmeyi de başarmışlardı bazı şeylerde böyle olabildiği gibi evet şimdi günün ...haberlerinden bir... ...düzenleme yapalım. İyi haberle başlayayım mı? Ne dersiniz? Yer çekimi dalgaları... Hayır tabii zorundasın. ki. İyi haberden bahsediyorum. O teorik bir haber. Yani bunun in tarafını nereden göreceğim ki ben şimdi? Yani geçen hafta değil... ...ondan önceki hafta Mars'ta çeşitli... E, ...yaşamın kaynağı olarak görülebilen... ...fosillerin bulunduğundan bahsedildi. Ama bu bile etkilemedi bizi. Bu, bu son derece önemli. Aynı Albert Einstein'ın ortaya koymasından yüzyıl yıl sonra fizikçi bütün evrene yayıldığını söylediği yer çekimi dalgalarını bilim insanları nihayet gözlemlemişler. Büyük patlamadan Big Bang diye başlıyor ya yani bütün kainatın başlangıcı uzayın ta oradan başlayarak uzayın birçok sırrını çözmede çok faydalı olacağı da belirtilen bir durum var. Bizde Çok heyecan verici Bulduğumuz bir şey bu Yani projenin Avrupa'daki lideri Max Planck Yerçekimi fizik Enstitüsü'nden Profesör Carsten Dansman Higgs parçacığının Bulunuşu kadar önemli bir keşif Bu keşif DNA'nın yapısının anlaşılmasıyla Bir tutulmalıdır diyor Kesinlikle de Nobel'i hak ediyoruz demiş Uzay zamandaki dalgalar, bu ışık hızıyla hareket eden dalgalar zamanla yalnızca galaksiye değil, uzay zamanın tümüne yayılıyor. İki büyük kara deliğin çarpışması gibi şiddetli olaylarla doğuyor bu. Uzay zamandaki dalgalar, yer çekimi dalgaları deniyor ve örneğin bir havuza taş atıldığında yüzeyinde oluşan halkalar nasıl yayılıyorsa öyle yayılıyorlar, dağılıyorlar. Başka açılardan ışığa benziyorlar ama ışıktan önemli farkları var. Onun gibi başka cisimler tarafından saçılıp emilmiyorlar. Bozulmadan kalıyorlar. Bu yüzden de bilim insanları onlara mükemmel haberciler demişler. Şeyden alıyoruz bunu. Çeşitli gazetelerde BBC Türkçe'de de BBC'de de var ve ...çok önemli... ...bu dalgalarla gönderilen mesaj... ...aradan milyonlarca yıl geçse de... ...ilk günkü gibi kalıyor... Hmm. ...az bir şey değil yani... <gülüyor> ...ve Einstein... ...izafiyet teorisini yazarken... ...ortaya attığı kuramlardan birinde... ...bütün evrenin... ...kainatın yer çekimi dalgalarıyla... ...kaplı olduğunu söylemiş... ...bölgedeki yer çekimi... ...ani bir olay sonucu değişirse... ...o bölgeden uzaya ışık hızıyla... ...yer çekimi enerjisi dalgaları yayılır... ...diyor... Bu dalgalar da uzayda geçtikleri yerleri geriyor ya da sıkıştırıyor ama Einstein bunların fiziksel varlığını saptamanın hiç mümkün de olamayabileceğinde yazmış yani çok gerçekçi bir değerlendirmeyapmamı evet. bulamayabiliriz demişler ama ilginç yani sesini duymak ister tabii, misiniz? Tabii. Evet. evet böyle bir şey bunu konuşacağız bir iki hafta içinde fizikçi Ali Alpar hocayla bu önemli buluşu konuşacağız bunu da Güven güzellerini açık bilinç programı içinde açık kastede yapacağız evet. inşallah. Önümüzdeki haftanın başında belki tekrardan konuşmaya başlarsak bu konuyu daha berrak bir anlayabilirim ben haftanın sonu olduğu için sesler biraz daha bana böyle daha canlı geliyor. Tam olarak algılayamadım ne nasıl bir aşamada kullanılacak pr pratik şeyleri neler olacak onları da konuşuruz konuşalım ya, yani yani benim elimdeki iyi haber de şuydu dünyanın en büyük tatil e, seyahat acentelerinden Thomas Cook yoğun ilgi sonucu sonucunda İspanya'daki tatil rezervasyonlarının dolmak üzere olduğunu bunun güvenlik kaygıları nedeniyle azalan Türkiye'deki rezervasyonları artırabileceğini açıklamış. Hmm. Büyük bir şey vardı biliyorsunuz e, Türkiye'deki tatil e, beldelerinin dolmayacağı yurt dışından turist gelmeyeceği daha önce Mısır'daki patlama yüzünden Mısır'ın turizmi bitti ondan önce Tunus'ta yaşanan e, silahlı saldırıların ardından Tunus'taki e, turizmin bitme noktasına geldi ardından Türkiye'nin e, <gülüyor> özür dilerim Rus <gülüyor> Rusya ile yaşadığı kriz yüzünden Turizm bitme noktasına asıl geldi. Asıl Sultanahmet'teki büyük katliam. İstanbul'un ve Türkiye'nin kalbi ardından, mesabesindeki bir yer. Ardından e, rezervasyonların dolmayacağı haberleri geliyordu ve çeşitli kriz denler, krizlerden de, kriz başlangıçlarından da söz ediliyordu. Bacasız ekonomi diye nitelendirilen turizm sektöründe. Ama e, Thomas Cook güzel bir açıklama yapmış. Demiş ki e, İspanya'da olmak üzere e, Türkiye'den başka nereye göndereceğiz? Zaten fiyatlar da ucuzladı bu vesileyle bir cazibe merkezi haline geldi Türkiye demiş ama ülkedeki iç savaştan bahsediyorlar mı? O ayrı bir hikaye. Evet, ayrı. Ama Cumhurbaşkanı da bu konuya destek çıkmış. O da demiş ki yurt dışına tatile çıkmayın. Tatilinizi yurt içinde yapın. Şimdi de yerli malı yıl yur... ne? Şimdi de yerli malı yılı olsun. Malzemelerinizi yurt içinden temin edin demiş. Yerli malı, yurdun malı. Her Türk onu kullanmalı da demiş mi? Hayır. Şimdi yerli malı yılı olsun. Malzemelerinizi yurt içinden temin edin demiş. Ne malzemesi? malzeme neden bahsediyor acaba? Yurt içinde malzeme vardı da biz kullanmadık mı mesela? Nötron, yıldızlar ilk bakılacak yerler olacak kara deliklerle birlikte. Ama tabii asıl uzayın derinliklerinde geçmişin ve büyük patlamanın Big Bang'in izleri aranacak. Bilim çevreleri bu imkanın yepyeni bir kuşağı bilimsel araştırmalara yönelteceği umudunu dile getiriyorlar. Sordum da söylüyorum yani dünyaya bir milyardan fazla ışık yılı uzaklıkta iki kara deliğin çarpışması sırasında ilk gözlem yapılmış yani bir milyar yıldan fazla bir süre yaşanan olay şu anda kaydediliyor evet canlı çok acayip değil mi <gülüyor> yani böyle işte Einstein Ben sen Thomas Cook'u mu tutuyorsun Einstein'ı mı ben mi evet hmm. Yani benim haberim farklı biliyorsunuz. Rusya'ya yaşayan uçak krizi sonrasında ucuz fiyata tatil hayalleri kuran yerli turistin hayalleri suya düşmüş. Fiyatların daha erken rezervasyon döneminde bile beklerin üzerinde olduğu belirtilmiş. Yani kriz var otellerde olmamış durumda ama buna rağmen hala çıkan haberlere bakın. Yani e, gene aynı fiyatlar seviyesinde. Domatesten de, domateste de aynı şey oldu hatırlıyor musunuz? Rusya'yla yaşanan diplomatik kriz yüzünden domates fiyatlarının düşeceğinden bahsedildi. Aksine domates fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Sebze fiyatlarına, gıda fiyatlarına. Ardından insanlarda hiç hatırlamadan almaya ve mevzim olmamasına rağmen domatesi yemeye devam ettiler. Evet. Tatil konusunda da böyleymiş. Bütün hayallerim suya düştü şu anda. Ama Sonra düzeltiriz. Son malzemeleri yurt dışından bulun diyor. Kara delikleri izle. Şey, birkaç önemli haber var. Çok önemli birkaç haber var ama dün senin özellikle son dakika haberi olarak verdiğin şey çok büyük. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de mesela onu iki önemli bölümden oluşan Sürmer Şet'in bir bölümü yapmış. Suriye 5 yılda yok olan ülke diye Suriye Politika Araştırma Merkezi'nin raporu savaş denen olayın aslında öyle uzakta kahramanlık, hamasi nutuklarla falan pek geçiştirilecek bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Yani beş yılda savaş denen afet yüzünden 470 bin kişinin yaşamını yitirdiği, yani nüfusun yüzde on bir Bunu Türkiye'ye uygularsan e, kaç milyon ediyor? Hesaplamak lazım. O yüzde on bir Ölmüş ya da yaralanmış. Türkiye kaç nüfusu? 75 milyon mu? Türkiye'nin mi? Evet. Tam onu anlatırken ben de uluslararası güçler Suriye'de ateşkes üzerinde e, anlaştı haberine bakıyordum da. O yüzden de aldım kusura bakmayın. Girdi 11,5 Türkiye nüfusunun. Türkiye ne? nüfusu. Evet. Ölmüş ya da yaralanmış durumda. Kaç kişiyiz? Herkes bir saysa kendini. Ee, Türkiye'nin nüfusu bakalım 2015 Şeyine bakalım. Hmm. İstanbul'un nüfusu çıktı. Bekleyemeyeceğim. Daha fazla devam Tabii, bir ediyorum. Türkiye'nin nüfusunun %18.5'i İstanbul'daymış. Bu bilgi yeter mi? Ee, hayır. Yetmez. Tamam. Türkiye nüfus 175 milyon diye bakalım son hesapta. Sen bilgisayar kullanmayı daha geliştirici bir teknik bulmalısın bence. Çip taktıracağım yaralananların sayısı bir milyonu aşmış bir milyon seksen sekiz bin ve ortalama ömür süresi yaşam süresi yetmişten elli beşe düşmüş işte akıl almaz bir durum Göz ve göç edenler ve ölenlerle birlikte nüfusun yüzde yirmi biri yüzde yirmi bir azaldığını söylüyorlar yani bir ülke beş yılda yok olmuş durumda evet Şimdi ateşkese gidiyorlarmış ama. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry e, bu Münih'te düzenlenen toplantısıyla e, konuşmuş. Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun e, zirve Suriye çapında bir hafta içinde devreye girecek bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını söylemiş. Kerry ateşkesin e, IŞİD ve Nusra çepesini kapsamayacağını söylemiş. Aynı şekilde Lavrov da IŞİD ve Nusra'ya e, bombardıman yapılmaya devam edileceğini, hava saldırılarının süreceğini söylemiş. Yalnız burası kırılgan bir nokta çünkü e, yani eşit bütün cephe, cephede savaşıyor ama Nusra denilen örgüt aynı zamanda Suriye'deki diğer muhaliflerle de e, beraber e, askeri operasyonları yapıyor. Bakalım bu noktada onları vurup onları vurmamak ya da Nusra'yı vurdu, vurdum diye diğer örgütlerin de diğer muhaliflerin içerisinde bulunduğu yapıları da vurmak ne derece e, mümkün olacak göreceğiz yakın zamanda. Evet yani 9 milyon filan ...lık bir şey çıkarıyorum ben. 9 milyonluk bir kayıp, ölü ve yaralı Türkiye'nin... Yani ben Türkiye'ye kıyaslamamaya çalışmıştım ama... Ama muhakkak kıyaslamak lazım bunun yansıması, örtüşmesi diye. Yani göz göre göre bir ülkenin tamamen yok olduğu... ...tarihsel, kültürel şeylerinden hiç bahsetmiyorum. Sadece rakamsal olarak Suriye Politika Araştırma Merkezi'nin raporu savaşın... Akıl almaz yıkımını böyle ortaya koyuyor. Öbür taraftan da Cizre'de operasyon bitti, ilan edildi ve kent de bitti diyor ama. Ayşe Sayın'ın haberinden, sürmanşetten Cumhuriyet veriyor. İçişleri Bakanı'nın, Efkan Ala'nın operasyonların bittiğini söylediği ilçede can kaybı sayısı hala meçhul kimse bilmiyor. 23 Ocak günü başlamıştı ilk bir bina meselesi 7 ölü 15 yaralı 7 de sağlıklı insan vardı şu anda ne durumda olduklarını bilmiyoruz bu de yani hakikaten aklı hayali durduracak bir tuhaflık o pek sık sözü edilen internet çağında anında görüntü her şeye ulaşmak evet. haberi ve 23 Ocak'tan bahsediyoruz bir ayı yakın bir süre 2-3 tane fotoğraftan başka bir şey de yok Yok ve sayı bilinmiyor. Operasyon bitti diyor. Ama sokağa çıkmaya ça devam ediyor. Bu da çok tuhaf bir şey. İkinci olarak 4 Şubat günü bundan 10 gün kadar önce başka bir şey var. Ortaya çıkan ikinci bir bina vardı. Orada da 62 kişi olduğu belirtiliyordu. 9'u top mermisinin çıkardığı yangında öldü dendi. O da belli değil tam nasıl o yangın çıktı? Farklı rivayet, muhtelif yani farklı yorumlar yapılıyor. Bir çocukta keskin nişancı ateşiyle ...öldürülmüştü... Bir üçüncü ev çıktı. O da evvelki gün. Ve oradan da dün 31 kişinin cesedi çıkarılmış. Binada olduğu belirtilen 14 kişinin akıbetini biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor zaten. Mahmut Oral'ın haberi. Yani bir yanda Suriye beş yılda yok olan ülke bir yanda Cizre operasyon da bitti kent de bitti deniyor ilçede can kaybı sayısı ve insanlara ne oldu siviller ölüp ölmediği plan konusu rivayet tamamen muhtelif o son derece e, ürkütücü bir durum olduğunu söyleyebiliriz yani kimse'nin taraf... canı diğerinden daha kıymetli değildir. Bunu bizzat söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Evet. Yani Suriye'deki, Mısır'daki, Libya'daki insanlar üzülürken ya da Paris saldırısındaki insanlar üzülürken, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirilen bu cani saldırıları üzülürken, Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilen bu saldırıları üzülürken, Cizre'deki ve Sur'daki hayatını kaybeden insanlara da üzülmemek, askeri, polisi, oradaki e, militanı, bunları üzülmemek bilmiyorum. Evet. Sonuçta insandan bahsediyorsunuz, candan bahsediyorsunuz. Pek yerinde olmayabilir Evet şimdi devamını da getirelim Meksika'da Korkunç şeyler olmaya devam ediyor Hakikaten e, ürpertici bir. Mı? Evet cezaevi isyanında 52 kişi öldü Monterrey kentinde Topo Chico cezaevinde İsyan gece yarısı başlamış 12'de yaralı var Dumanlar yükseliyor BBC'nin Bu geç saatte Yani dün akşam aldığımız bir haber bu ...kalabalıktan bir kadın... ...kızımın durumunun iyi olduğunu bilmek istiyorum... ...kızım revirde çocuklar da var orada demiş... ...fakat... ...orada da... ...Nuevo, Nuevo Leon... ...yeni aslan demek herhalde bu... ...eyaletin valisi Jaime Rodriguez... ...isyan patladı... ...saatler sonra açıklama yapmış... ...ve hiçbir bilgi verilmemiş... ...saatler boyunca... ...insanlar toplanmış böyle... Yerli, ...yerel halktan bazıları... ...cezaevinin çevresinde toplanmış... Güvenlik hattı filan, bağırışlar, yangın, patlamalar, isyan nedeni bilinmiyor. Zetas uyuşturucu karteli mensupları firar girişiminde bulundu deniyor. Söylenti, muhtelif rivayet. Aşırı kalabalık ve yolsuzluğa bulaşmış cezaevi sisteminde isyanlar zaten yaygın olduğu biliniyor. 2013'te 13 kişi ölmüştü San Luis Potosi eyaletinde. Bir yıl önce Monterey'de, Apodaca'da. 44 kişi ölmüştü. 30 kişi de firar etmişti. Evet. Şimdi en korkuncu olmuş ve olayın ardından cezaevi müdürü görevinden ayrılmış. Tam bir facia, trajedi orada da devam ediyor. Ve gazeteci de ayrı Meksika'da Meksika'da. Evet. Diğer konuya geçmeden bunu da hatırlatalım. E, Meksika'nın Güneydoğu eyaleti Veracruz'da 2 gün önce 4 e, gün önce oluyor pardon e, bir, e, evinden silahlı kişilerce kaçırılan gazetecinin ölü bulunduğu haberi geçildi. Emniyet yetkilileri gazeteci Anabel Flores Salazar'ın cesedini komşu şehir Puebla'da bir otobanda bulunmasının ardından analiz tarafından teşhis edildiğini söylemiş. Anabel Flores suç örgütlerinin durumlarını inceleyen bir gazeteci kadın. Evet. Uyuşturucu çetelerinin. Ve bir bebeği dört yaşında da bir oğlu vardı. Öldürüldü, katledildi. Bir başkasına da ağır bir saldırı olmuş. Bu ikinci defa geliyormuş başına gazetecinin. Hı hı. Fakat büyük bir tesadüf diyelim, talih eseri kurtulmuş. Pedro Salagarsiya silahlı evine basmışlar silahlı kişiler. Yani Tabasco Hoy adlı bir günlük gazetenin muhabiri ve bu ilk de değil. Mesela Vali Çaviler Duarte'nin göreve geldiği 2010 yılından bu yana Veracruz'da en az 15 gazeteci öldürülmüş. 3 evet. gazeteci halen kayıpmış. Orası Duarte akıl olmaz bir yer. Evet, Duarte öldürülen ya da kaybolan gazetecilerin uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğunu ve suç kurbanı oldukları iddiasını bulmuştu. Kurbanlarmış gazeteciler. Evet, bu bu sala Garcia daha önce de saldırıya uğramış. Bu sefer de zaten ...çok ağır yaralarla atlatmış... ...yani vurmuşlar kafasına... ...fakat karısı... ...yardım için çığlık atınca... ...kaçmışlar sonunda... ...bu şekilde kurtulmuşlar... E, ...oradan... E, ...Yemen'e geçeyim... ...iki Yemen... E, ...yani şimdi şeyde... ...problem var malum... ...e... Yemen'de de mesela şimdi Suriye ile ilgili şu konuşuluyordu. John Kerry de diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry insani muazzam bir felaket olduğunu işte bizim de biraz önce verdiğimiz rakamlardan neler oldu artık Suriye'nin iflah olmaz bir hal aldığı belirtiliyor. Dünyanın gözleri önünce, önünde korkunç bir felaket oluyor demiş. Nerede? Suriye'de. Suriye'de. Evet. Ee, ve işte hem yerinden yurdundan olan insanlar hem mülteciler hem böyle şey patla ne bombalar dam bomb dedikleri bir şey yani şey uyandırıyor yani ses gibi bir şeyle vakum mı diyeceğiz bir de şeyden bahsetmiş salkın bombalarından ee, masum kadınları ve çocukları öldürüyor diyor ve Rusya'nın da Suriye'de kullanmasını kınamış. E, fakat şeyden bahsetmemiş mesela. Amerikan e, mamulatı olan, mamulü olan e, salkın bombalarının bolca Suudiler tarafından Yemen'de kullanıldığını, Yemen'de mesela Sana'da o da Ocak ayında geçen ay, bir ay kadar önce tam 16 yaşında bir çocuk ve en az 6 sivil yaralanmış biri öldürülmüştü. Ve savaş suçu olduğunu da söylemişlerdi bunun da. Yani iki taraflı hiçbir ayrım gözetilmiyor. Ama en şeyi Yemen'de de gazeteciler öldürülüyor. Suudi saldırılarının sonunda iki Yemenli gazeteci öldürülmüş. Demokrat Sinah'dan aldığımız haberde Su, Suad Hüceyra ve kocası e, Münir el-Hakimi. İkisi Yemen TV için çalışıyorlarmış. Ve e, öldürülmüşler. Bu, bu Suudi bombardımanları ve, ve UNICEF'in, Birleşmiş Milletler'in yardım kuruluşu UNICEF'in sözcüsü de demiş ki, bir milyon 300 bin Yemenli çocuk ağır ve akut beslenme yetersizliğinden çekiyor demiş. Yani dünyanın durumu bu. 26'sında başlamıştı silahlı çatışmaların geçen yıl. 26 Mart'ta daha bir tane olmadı. İkiye katlanmış beslenme yetersizliği sıkıntısı ve 1,3 milyon çocuktan bahsediyoruz. Son derece tehlikeli demiş. Yani hem fiziki hem ölümlere açlıktan hem de çocuklarda zihni yıkıma sebep olabilir. Zeka geriliğine filan Fiziki bozukluklara da yol açar demişler Ve bu Kabilden son olarak Bir şey söyleyeyim Benim duyduğum en Akıl durdurucu Noktalardan birini söyleyeceğim şimdi Dün haberini verdiğimiz Nijerya'da 58 kişi ölmüştü Evet Boko Haram saldırısında Evet Dikwa mülteci kampında iki kadın bombacı Hatta küçük kız galiba kendilerini patlatınca 50 binden fazla kişi de kampta duruyor. Büyük bir kamp yani 50 bin kişinin bulunduğu bir kampa yapılan saldırı. Fakat bir haber var Demokrasi'nde. Hakikaten insanın aklını uçuruyor. 3. biri varmış. Kadın bombacı. Hı. Patlatmamış kendini kız. Neden biliyor musun? Korkuyorum. E, haklısın. Yani bu sözü vereceğiniz cevaptan korkuyorum. Evet çünkü annesi, babası ve kız kız ve erkek kardeşlerini görmüş kampta. Al işte. Ve onun üzerine patlatmamış yani insanın geldiği artık enteresan noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Bununla da şimdilik kapatalım. Açık kaste Быть смиренным, быть кротким, не заботься о тленном Власти данный Богом, сынок, быть навеки верным Я люблю Россию, я патриот Живи просто святому подобным В нее же скоромное, потребляй скромное И станешь на ноги скоро Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами Я патриот, сам из Хабаровского края И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кратким, не заботься о тленном. Власти, бог богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приедет в Грецию или в Ницце. Не поеду на Форос, говорят, там перебой с электричеством Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице То тут я сторонник российских традиций Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим Кто не нужен, того похороним Слишком резвых мы на зоне трудоустроим За своих мы до конца стоим, понял? Дружба, брата это святое Без проблем, брат, уголовное дело твои закрою Всех кто много пиздит, здорово Будет выебываться и уедеть под конвоем Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский Тебя больше не побеспокоят Будь смиренным, будь кратким, не забудьте о тленном Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным Я люблю Россию, я подряд Есть, например, директор в Иркутском пароходстве Нашими интересами не имеет, сука, никакого сходства Директор не дает пароходы О, Господа Бога, свои заходы Гора, штабуретка, веревка, ночь Директор решаем нежно помочь На погоне новая звезда На шее струнгуляционная борода Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное Духовник мне сказал, что семейные ценности — это святое Не беспокойся, сыночек. Конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю, что все устрою. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальство, будь верным. Я люблю Россию, я пупилот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию, конечно, строить. Чем больше России, тем больше УДОИ. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Георгии, а на родине, в России, матушке, как почитаю. И если брать, убивать, воровать, тут я предан родине. И на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Цапог и цепояс поддержит Краснодарскому краю. Evet açık не 94.9 aynı zamanda açık dergi açık gazete programı devam ediyor. Ve Pussy Riot, en iyi grup, Rus grubu, aktivistler, yolsuzlukla suçlanan Rus başsavcısı ve Putin'le ilgili bir video klip yapmış. Şimdi size onu dinlettik. Yolsuzlukla suçlanan Rus başsavcıyla ve Putin'den bahsettiği video klipin şarkı sözlerinde ve oğlum eğer mülk hakkında endişelenirsen Putin'e sonsuza kadar sadık kal oğlum, Rusya'yı seviyorum, vatanseverim diyorlar. Ya 2012'de Mus Moskova'daki kurtarıcı İsa Kilisesi'nde performans nedeniyle dini duyguları zedeledikleri gerekçesiye tutuklanan ve bayağı hapis cezalarına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmaları için büyük bir kampanya sonucu feminist punk grubu Pussy Riot kurtuldu. Yani sonunda af çıkarttılardı şeyden tam e, bu... E, Kış olimpiyatları sırasında. Ama yeni bir video çıkarıyorlar. 2012 yılında hapse gö onları gönderen ve şimdi ağır yolsuzlukla suçlanan başsavcı Yuri Çayka ile dalga geçiyorlar. Yani Aleksey Navalny tarafından yolsuzluğu karşı teylemci Navalny tarafından gündeme getirilmiş Çayka'nın oğlu. Bir başsavcı yardımcısının karısı olan Olga Lopatina ile birlikte Yunanistan'da lüks bir otele ve İsviçre'de gibi villalara sahip oldukları iddia ediliyor. Olga Lopatina'nın eski kocası da Rusya'nın güneyinde bir or mafya organize suç örgütü Tsapok çetesiyle bağlantılıymış. Başsavcı Çayka reddetmiş. Kremlin sözcüsü ne diyorsunuz deyince de federal bir yetkinliğin yetişkin oğlu hakkında Yorum yapamayız suçlamalar hakkında diye atlatmış. Nadiyejda Toloko Nikova ve üç grup elemanından biri o. Grup arkadaşı Maria Aljojina bir yıl dokuz ay süreyle hapis yatmış. Soçi'deki 2014 kış olimpiyatlarında hemen önce çıkarılan bir afla da serbest bırakılmışlardı. Kuvvetli bir baskı gelince... Diğer grup elemanı Yekaterina Samuçevic'de şartlı tahliyine serbest bırakmamıştı. Selahattin belirttiği video klibi de oldukça güzelmiş, oldukça ilginçmiş. Ufak bir soğuk savaşta video klibinin yayınlandığı YouTube sitesinde dönüyor. 1.708.311 kişi izlemiş 3 Şubat tarihinde yayınlanan bu videoyu. Ve 26.312 kişi beğenmesine rağmen 26.849 kişi beğenmemiş. Bir beğeni de ben de hem kendi adıma hem Selahattin adına hem de açık kast adına Koyabilirsin Koydu. evet beğeniyoruz biz de zaten Şeyi de söyleyelim hemen birkaç haber daha var ondan sonra da e, şeye geçeceğiz e, Zonguldak ya, Soma, Soma nöbetine her ayın 13'ünde bunu yapıyoruz e, Seçil arkadaşımız Seçil Türkkan hazırlıyor bugün e, Özgür Özel'le yaptığı kaydı dinletecek fakat şunu hemen söyleyelim. Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine saldırı oldu. Maskeli kişilerce molotoflu ve silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırıda da neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. IPI'de Uluslararası Basın Enstitüsü'de Yeni Şafak ve Akit gazetelerine hedef alan silahlı ve molotof kokteylleri saldırıları kınamış. Erdoğan'da Cumhurbaşkanı dikkatle izleyeceğim demiş geçmişte bir başka gazetemizin binasının girişindeki silahlı saldırıya molotovla filan değil arbede sırasında kırıldığı için dünyayı ayağa kaldıranların bu saldırılar karşısındaki tavırlarını dikkatle takip edeceğim demiş. Öyle Meydan diyor atmış. ama Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bu haber hemen yayınlandı ve e, saldırı nitelinde olduğu söylendi, kınandı da. Evet. Yani Hürriyet Gazetesi'nin şeyinden bahsediyor, binasından bahsediyor galiba. Evet. arbede sırasında kırılan cam olarak onu hatırlıyorum ben geçtiğim senede ama orada hemen bu haber doğrudan verildi hangi bir e, saklamaya da e, bir iman yoktu Anlamadım niye Cumhurbaşkanı neyi ima ettiğini ama Tayyip Erdoğan üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri Jean-Claude Juncker ve Donald Tusk'la yaptığı görüşmelerden sızan tutanaklardaki bu mültecileri otobüslere doldurur gönderir sözlerini yalanlamış mı diye soruyorduk yalanlamamış tam tersine arkasında durmuş yayınlanan tutanaklar bizim için utanç değil bir ibra belgesidir demiş temizliği. Yani böyle bir pazarlık yapılmasını meşru alnımızda enayi yazmıyor bizim diye de meydan okuyarak söylemiş üstelik bunu bir <gülüyor> delikanlı şey ile ee, iki şey daha söyleyelim ve bitirelim. Bir tanesi bu Cizre'deki durumla ilgili ee, çok Vahim rakamlar da telaffuz ediliyor. Sayının 30, 82 olduğu Cizre'deki bodrum katlarından 31 cenaze daha çıkarıldı diye diken komdan aldığımız bir haber var. Toplam sayı 82'ye ulaştı diyor. Şırnak milletvekili Faysal yıldız Harabe'ye dönen Narin sokaktaki binalardan 27 cenaze çıkarılarak hastane morguna götürüldüğünü söylemişti dün. 31 cenaze daha çıkarıldığı haberi var. Yaraların içinde mahsur kaldı. Dihan'ın haberine göre devlet hastanesine 31 cenaze taşınmış işte. Toplam 149 kişinin bulunduğu 3 binanın bodrum katından şimdiye kadar cenaze sayısı 82. Yani ne diyeceğimi pek bilemiyorum. Bir İstanbul Üniversitesi'nde idari soruşturma başlatıldığı haberi var. Akademisyenlere utanç soruları diye vermiş Cumhuriyet Manşet'ten. Barış Bildirisi'ne imza atan 53 akademisyene sorulan sorular şöyle. Taraflarla akrabalık bağı var mı? Müzakere yoluyla çözüme inanmıyor musunuz? Hangi? Bildiriyi okuyarak mı imzaladınız? Hakikaten icap duyuyorum bu sorulardan. Bunu yani binlerce çocuk yetiştiren akademisyenlere soruyorlar. Hangi sendikaya üyesiniz? Bildiri kim yazdı? Niçin PKK ile aynı eleştirileri yöneltmiyorsunuz PKK'ya? Gibi sorular sormuşlar. Yapılacak bir şey yok. Bu da böyle. Ve 8 yaşındaki bir çocuk cesedi kıyıya vurmuş. Aydın'ın Didim ilçesinde 8. Ve aylan bebek davasında da şok bir iddia gelmiş, şok edici. Asıl organizatör aylan bebeğin babası demişler. Bu iddia daha önce de dile getirenler olmuştu. Yani çok bir iddia olarak nitelendiriliyor bazı gazetelerde ve yayın organlarında ama. Evet, dikkat edin haberi bu da. Yani e, kimin üzerinden hangi suç almaya çalışıyorsunuz? Çocuğu ölmüş bir kişiden bahsediyorsunuz burada. Evet, yani hakikaten bu da son nokta. Hüseyin Çelik de konuşmaya devam etmiş, %98'i yok diyen AKP'nin kurucuları arasında şimdi bulunan 98 yok. O, o da konuşmasını şöyle devam ettirmiş, ikinci bölümünü kamuya ait bir şeyin tahsisi suçsa Erdoğan ve bakanlar da suç işlemiştir diyor. İpek ailesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük destek verdi. Ramazan paketlerine parasal katkı yaptı. Şimdi gaspa uğradılar demiş. Böyle de bir durum var. Bunu da şey yapalım ve... E, evet, şimdi geçelim Özgür özelle konuşmaya. Soma nöbetine. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılma buradan. Ayrılma tamamen. Ben üzüntüye sahip çıkmadılar. Hakkıla. Ben buraya buraya Ay'ın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımız dedi? Neden bizi korumuyor? Bir işte de polisin biri sol yapmaya. Daha doyamadınız bu dedi bana. Ha bunu da doyuruz. Soma nöbetinden not Açık Radyo 94.9'da Soma nöbetini dinliyorsunuz şimdilerde. Ben Seçit Türkkan, telefon bağlantımızda da CHP Manisa Milletvekili Özgür Özer var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz çok. Ee, Özgür Bey biz burada Soma nöbetini tutuyoruz aslında. Ee, her ay bir program yapıyoruz Soma'ya ayırdığımız bir e, köşemiz var ve e, siz de onun bu seferki konusunuz. Sizinle konuşmak istediğim şey aslında komisyonun kurulan e, Manisa'nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi. Amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu bu kadar uzun isimli e, olan fakat e, aslında kurulduktan sonra çalışamamış bir komisyondan bahsediyoruz sebebi de şu galiba e, 13 Mayıs tarihinde 13 Mayıs 2014'te e, Soma'da e, bir facia meydana geldi. Arkasından 21 Mayıs'ta bu komisyonun kurulması kararı verildi 4 Haziran'da çalışmaya başlayan bu komisyonun 28 Ekim tarihinde Ermenek faciasını yaşadık aslında Türkiye'de 4 Aralık tarihinde de komisyon çalışmasını tamamladı ve 4 Aralık'tan sonrasında da Ocak'ta da Şubat'ta da toparlanmaya çalıştı 4 Nisan'da genel kurul yapılamadı. Ve arkasından da 12 Kasım 2015'teki bu arada tabii 2015'e kadar geldik Davutoğlu bir iç güvenlik paketi açıkladı çalışma güvenliği paketi açıkladı fakat komisyonun aldığı notlardan herhangi bir şey yoktu o, o pakette dolayısıyla komisyon çalıştı ama buradan hiçbir sonuç çıkmadı diyebilir miyiz? Tabii şöyle bir şey var yani e, komisyonun çalışmalarından bir sonuç çıktı ama o sonucun hı hı. E, Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle parlamentoda değerlendirilmediği için hı hı. yasamaya dolayısıyla da mevzuata bir katkısı olmadı. Evet. E, aslında biraz daha geriye gitmek gerekiyor. Evet. E, biz ben geçen dönem milletvekilliğinde dört yıl boyunca e, onlarca Faciadan önce madenci cenazesine gittim. Birer ikişer ölüyordu zaten madenciler Soma'daki evet. yaşanan maden kazalarında. Ama, ama e, yangınla ama işte büyük bir kütlenin üzerine düşmesiyle ama elektrik çarpmasıyla ama başka bir şeyle. Ve biz her seferinde bu konunun araştırılması için soru önergeleri işte daha doğrusu olayın nasıl olduğuna ilişkinde eksikliğin teslimi soru önergeleri zaman zaman farklı denetim mekanizmalarını harekete geçiriyorduk. En son e, Ekim ayı içinde faciadan 5-6 ay önce yine bir ölümlü kazadan sonra ben bir meclis araştırması yapılmasını talep ettim. Diğer denetim yollarının işlevsiz kaldığından da bahisle. Hı hı. E, dedik ki devamlı ölüyorlar ve bir sonuç alınmıyor ve her geçen günde Soma'dan daha kötü haberler geliyor. Bu konuyu araştıralım. 5-6 ay boyunca bu talebimiz e, parlamentonun gündemine gelmedi. Maalesef faciadan 15-16 gün önce ki son bir aydır madeninden çok ciddi şikayetler geliyordu. İşte şimdi soma duruşmasında da çok söylenen madenin gitgide ısındığı Hı -hı. işte çizmelerin içine e, ter dolduğu e, yani çizmelerin terden e, giyilemez hale geldiği, içinde su biriktiği Hı -hı. E, işte sürekli baş ağrısı, yorgunluk uyuyup da uykuyu alamama gibi şikayetler işte eşlerin Kıyafetlerin çok ıslak geldiği, sabaha kadar e, kurutulamadığı falan gibi şikayetleri vardı. Hı hı. Biz de e, bu faciadan 15-16 gün önce meclis kürsüne çıktım ve e, Cumhuriyet Parktaşı grup önerisi olarak iş ilgili maddesine göre bizim araştırma önergemizin öncelikle gündeme alınmasını söyledim. Evet. Orada iki şeyden bahsettim. Bir tanesi e, yaklaşmakta olan ve sürekli duyduğumuz bu eden İkincisi de Soma'daki madencilerin siyaset, sendika, sermaye üçgeni içinde işte emeklerinin sömürüldüğünden ayrıca siyasi birer figüran olarak e, iktidar partisi tarafından mitinglerde, toplantılarda kullanılmasından tamamen şikayet ettik. Elimde de sarı bir baret vardı. E, Cumhurbaşkanı da selamladıkları o baretten evet. hareket ederek. E, tabii bu konuşma o gün... Muhalefet partilerinin tamamından destek gördü ama AKP oylarıyla reddedildi. Yine kurulmadı komisyon. Sonra 13 Mayıs günü bu facia yaşandı. Biraz evet. önce sizinle bahsettiğiniz gibi facia yaşandıktan benim ilk konuşmamdan 22 gün sonra facia yaşandıktan 8 gün sonra komisyon Aynen. kuruldu bu sefer. 22 gün önce kurulmasına kalkan eller bu sefer kurulsuna kalktı. Evet. Ama arada bir şey vardı. E, Soma'daki bu madenlerdeki facianların araştırılması ile ilgili, onlar kurulmasın dediğinde 301 kişi yaşıyordu, 301 kişi öldükten sonra kurulsun dediler. Tam da öyle. Bu mecliste AKP'nin gelenekselleştirdiği bir tabuz. İşte kadın cinayeti Türkiye'nin gözü önünde adam karısını 45 kere bıçaklamadan kadın cinayetlerine araştırma komisyonu kurmaz AKP. İşte Gaziantep'te doktorun karnına bıçağı sokunca kameraların önünde hasta hekime karşı ve sağlık profesyonellerine karşı şiddetin araştırması komisyonunu kurar ne zaman Kırkpınar Başpehlivan'da doping çıktı dopingle mücadele komisyonunu o gün kurdu oysa bu facialarını her birinden önce örneğin hekime şiddeti 11 kere reddettiler 11 farklı oylamada işte dopingi 4 kez reddetmişler İşte kadın cinayetlerini araştıralımız sayısız kez önerilmiş reddetmişler ancak ne zaman bir cinayet bir acı hani rezillik ne zaman artık paçamızdan akıyor o zaman kuruyorlar. Yani önleyici değil daha sonrasında toplumda oluşan infiali baskılayıcı yani işte, e, oluşan büyük tepkinin karşısında duramayıp komisyonu kuruyorlar. Peki i̇şte tam komisyon da komisyon sizin biraz evet, bu, tam da böyle oluyor burada da yani 21 Mayıs'ta kuruluyor, 4 Haziran'da çalışmaya başlıyor aslında az bir zamanda değil, 4 Aralığa kadar çalışmaya devam ediyor 6 ay boyunca ve em, eminim öyle ya da böyle pek çok sonuç vardır elinizde Özgür Bey. E, bu bu süreçten çok, sonra nasıl e, görüşülemedi e, bütün tam, bu şeyler? Tam, o, bir komisyon aşamasında çok kısa o zaman vurgulayayım zamanı daha çok tüketmeden. Lütfen. Şimdi lütfen. komisyon kur olduktan sonra dört partiden milletvekillerinin geniş yani görevli milletvekillerinin tam katılımıyla <gülüyor> öncelikle mecliste çok ciddi bir çalışma yaptı ve devam etti o sonuna kadar bunun yanında madenlere girdik fajian olduğu madene girdik hatta bilirkişinin inmediği yere kadar indik <gülüyor> zonguldakta madene inildi çok Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Bir yurt dışı gezisi oldu ona ben karşı çıktım. Oraya teknik eleman yollayalım. Çünkü Soma acısının üzerinden bir turistik gezi gibi anlaşılır ve doğru da olmaz. Biz işin de uzmanı değiliz ama madem böyle bir para harcayacak meclis teknik eleman yollayalım. Oradaki iyi örnekleri bize rapor etsinler dedik. Onu da kabul etmeler. Kendimiz gidelim Amerika'ya, Avustralya'ya dediler. <gülüyor> ve sonunda bir rapor yazıldı. <gülüyor> ee, rapora bir de muhalefet şerhi yazdı. Kuvvetli. Çünkü rapor üzerinde ortaklaştığımız teknik konularda e, ortak ciddi öneriler içeriyordu. Ama neden muhalefet yeri yazdık? Bunlar sadece de değil. HDP ve MHP de yazdı. Çünkü esas bizim ilk günden beri teslim ettiğimiz siyaset sindika sermaye üçgeninin içine girmeye çalıştığınızda yani ya işte alev buradan geldi doğru. Rüzgar böyle hava böyle çevirdi doğru. Şuradan şu kadar işi alındı doğru. İşte keşke bu gazı dışarı atacak şu sistem kurulsaydı şu eksik bu eksik doğru ama e, üretim baskısı var işte çok çalıştırıldı işçiler doğru peki bunun sebebi ne 1.5 milyon ton kömür çıkaracak madene 3.5 milyon ton kömür çıkarmasına kim izin verdi hı hı. bu kömürü almasına kim izin verdi bu ruhsatın altında kim imza attı bu ruhsat için kimler görüştü Manisa Milletvekili'nin etkisi devrim başbakanının ruhsattaki etkisi deyince AKP el frenini çekti siyaset Sermaye sendika üçgeninin içine çomak soktuğumuz ve siyasetin faciadaki sorumluluğunu sorguladığımız noktalarda AKP konuşmadı. Hatta o zaman Manisa milletvekili, işte TK müdürünün odasında görülmüş milletvekili çağıralım komisyona. Biz soruşturma komisyonu değiliz, araştırma komisyonuyuz. İşte efendim şunu söyleyelim, komisyon şu konuda çalışma yapsın yok değiliz dedikleri için o kısımlarına biz muhalefetler yazdık. Şimdi... Hı hı. Komisyon siyasetin faciayı etkisi Tayyip Erdoğan'ın o verdiği ruhsat üzerinden e, şirketin kendisiyle kurduğu ilişki o ilişkiyi siyasi baskıya çevirerek işçilerin kullanacağı oya kadar hem sendikalarını seçerken hem siyasi tercihlerinde baskıya dönüşmesi Tayyip Erdoğan'ın Manisa'nın mitingine hazır kıta gibi zorla askerlerin şirket tarafından asker götürülmesi gibi işçilerin götürülmesi buralarda ayrıştık. Ama biraz önce sizin söylediğiniz gibi ayrışmadığımız kısmınla ilgili de AKP hiçbir şey yapmadı. Örneğin bir madencilik bakanlığının enerji bakanlığından ayrılması talebi. Çünkü evet. bunlar bunu enerji olarak görüyorlar, maden olarak görmüyorlar. Ayrıca bir kömür kanunu, işte Amerika'daki 6000 sayfalık mevzuata, Ukrayna'daki 2000 sayfalık mevzuata karşı bizdeki 55 sayfalık mevzuat. Hmm. Ee, ve yetersiz e, bir takım mevzuatlar e, doğru tarif edilmesi, e, metan direneji yani madende biriken patlayıcı gazların dışarı çıkarılmasıyla ilgili şirketlere hem yükümlülük hem kolaylıklar getiren yani doğal gaz çıkarma ruhsatı gibi ruhsat almak yerine basitçe bu önlemleri alabileceklerler. Eski maden alanlarının e, izlenme, e, takip ve denetim zorunluluğu. Mesela bu, bu sırf bu olsa Ermenek yaşanmayacaktı yani mesela. Evet. Bunlar, Bunların hepsi bizim raporlarda yazıyor. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi ne Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı pakette yer aldı bu önerilerimiz. Bu arada şunu söyleyeyim raporda 130 sayfa öneri var. 130 sayfa çok oldu özetleyelim okumazlar dedik. 13 sayfa, 12 sayfa yokta özeti var önerilerin. Bunlardan hiçbirini ne Davutoğlu'nun e, paketinde gördük. Hı hı. Ardından işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik olarak bir düzenleme buldu. orada da görmedik. Maden kanunu değişti, orada da görmedik. Yani biz aslında devletin parasını harcayarak, milletvekilleri zaman harcayarak Soma konusunda 6 ay sanki ife un sermiş gibi olduk. Hı hı. Ee, kıymetli bir rapor var. Ee, bugün ele alınsa ki benim bu konuda mevcut parlamentede bir önerim oldu önümüzdeki e, aylarda. Bu raporun görüşülerek yasalaştırılması için çalışma yapılmasını da öneriyoruz. Hı hı. Ama kıymetli bir rapor var. Siyasi sorumluluk kısmı eksik. Onu partilerin muhalefet şerlerinden okunabilir. Ama maalesef ve maalesef o kadar çabaya rağmen meclise çıkan bir kanuna, AKP'nin yönettiği bakanlıkların çıkardıkları yönetmeliklere, tebliğlere, genel yazılara dahi ilham olamadı maalesef. Evet, e, aslında dediğimiz gibi çalışamamış bir komisyonun hikayesinden bahsediyoruz burada. Ee, şöyle, şöyle çalışmış da, çalışmış ama e, çıkardığı ürün kale alınmamış bir komisyon evet. o daha da geçer. Evet. Çalışmasaydı bari komisyon çalışmadı der geçerdik o kadar para harcamazdı o kadar emek harcamazdı. Çalışmış evet. ortaya koyduğu ürün iktidar tarafından kale alınmamış bir komisyondan bahsediyoruz. Evet. İşin ilginci o komisyonda ee, bizim 4 üyemiz var AKP'nin 11-12 tane üyesi var yani e, öyle bir şey ki e, AKP'nin görmezden geldiği komisyonun çoğunluğu da AKP'lilerden oluşuyor. Hmm, yani evet zaten söylenebilecek her şey e, galiba hikayenin kendisinde gizli. Peki son bir soru belki Özgür Bey. 16 Şubat'ta dava görülecek. İki tane tahliye var 45 sanıklı bu davada. Aileler endişeli geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladılar. Biz bu tahliyelerden endişeliyiz. Diye. Zira düşünülen şey diğer taraftan da alt seviyeden başlanarak en azından alt kademeden başlanarak tahliyelerin başladı. Ve kamuoyunun da zaten dikkati e, eksilmişken bu dava üzerinden bundan faaliyetle. Faydalanıl faydalanılacağı yönünde. Siz ne düşünürsünüz? Siz ne söylersiniz acaba? Şimdi e, görülmekte olan davada 8 tane tutuklu var. Hı hı. İşte 60'a yakın tutuksuz sanık var. E, olay öyle basit bir olay değil. Hı hı. E, Türkiye'de telefon edilerek davet edildiğinde ifade vermeye gelmiş. Hatta Aden Körfezi'ndeki gemide görevdeyken Pasifik'teki gemide görevdeyken tebligat alıp uçakla gelmiş işte askerleri, subayları, kendi ayağıyla gitmiş Can Dündar'ı, Erdem Gül'ü, hani Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidip ifade vermiş Erdem Gül'ü, kaçma şüphesinden dolayı tutuklayan bir hukuk sistemi var. Hı hı. Bu facia yaşandığı dünyanın en büyük, Türkiye'nin en büyük dünyanın sayılı madem faciandan birinin yaşandığı, Son 30 yılda Almanya'da bir madelicinin ölmediği yerde 30 dakikada 300 kişinin öldüğü yerdeki delilleri karartma dersen delilleri karartma. Hı hı. Kaçma dersen kaçma şüphesinin en üst düzeyde olabildiği bir noktada. Çünkü adam biliyor ki bu işten ceza almadan kurtulamaz hı hı. Ee, ve eğer kaçmazsa uzun yıllar içeride yatabilir. Şimdi bu kişiler tutuksuz yargılanıyor. Pasifik'teki gemi görevindeki e, denizci yüzbaşı. Uçağa atlayıp ilk limanda inip ifade vermeye gidip 5 gün içeride tutuyorlar. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Tutuksuz yargılama esas. Ama hangi hallerde tutuklu yargılamaya hükmedenlerin bugün bu yargılamalardan ikisini tutuksuza çevirmiş olmaları zaten 60'ı tutuksuzdu. Tevkalade manidar. Şimdi bu bundan sonra ben geçen dava günü de şunu söylemiştim. Biz e, Soma Paciası yaşandı. 5 gün madenin kapısından Ayrılmadım ben. Ee, Hı -hı. Biz ağladık, aileler ağladı. Ben şahidim, gelen herkes ağladı. Yani her siyasi görüşten, her pardon. Ne diyorlardı? Herkes ne diyorduk? Ee, unutursak yürüyemiş kuruşun. Bunu oralara gelen sanatçısı da söyledi, gazetecisi de söyledi, aydını da söyledi, siyasetçisi de söyledi. Hı -hı. Neyse geldik, kurmayalım dedikleri komisyonu kurdular. E bu işi çözeceğiz dediler. Herkes bu gazete, bu davadan gözünü... Kimse uzak tutmasın unutanın yüreği kurusundandı. İlk davaya gittik, e, içeriye her aileden bir kişi almak zorunda kaldı hakim. Çözüm yok. Bir yerde on bin kişi vardı, dört kilometre kuyruk vardı dışarıda. Evet. Evet. Biz geçen ay davanın işte e, nasıl söyleyeyim blok halde görülüyor, sekizer günlük bloklar halinde görülüyor dava. Hı hı. Sekizinci gününde salondaki sandalyelerin yani karar gününde bu iki kişi serbest bırakılırken hı hı. ve tümü için tahliye talep edilirken karar gününde salondaki 300 sandalyenin 200'ü de boşluğu 100 kişi vardı. Dışarıda evet. bırakın kuyrukları falan. E şimdi bu şartlar altında tahliye çok mümkün. Hı hı. Geçmiş ilk gün örneğin aileler yapmamaları gereken tepkileri gösteriyorlardı. Hani hukuken etmemeleri gereken sözleri söylüyorlardı tutuklu ve avukatlarına hı hı. ama orada öyle bir hakim hava vardı ki herkes başını önleymiş duruyordu hakim de anlamaya çalışıyordu o infiali o acıyı hı hı. bu son seferinde e, ailelerden yüksek sesle ağlayanlar oldu mu hakim bey yahu çıkın dışarı falan diyor daha doğrusu e, avukatlardan biri ayağa kalkıyor hakim bey Mahkeme baskı oluşturuluyor, duygusu ömrüsü yapılıyor falan. Mahkeme de dışarı davet ediyor aileyi. Evet. Oradaki psikolojik havanın ne kadar değiştiğini anlatmak için bir örnek. Aynen, Bu öyle. yüzden öyle unutursak yüreğimiz kurusun diyenlere sesleniyoruz. Sizin hakikaten böyle yaparsanız yüreğinizin kurumuş olduğuna, taşlaşmış olduğuna inanacağız. Aynen. Bu davaya ilk gün 3 kilometre insan kuyruğu oluşturup da şimdi takipçi sayısı 100 tane gözü yaşlı ana eş noktasına geldiyse... Burada bir sıkıntı var. Bu davaya kamuoyunun ilgisi önemli. Yoksa taliyeler devam eder. En sonunda hatta devlet ya sizi mağdur ettik özür dileriz diye resmi törenle uğurlar buranın sorumlularını. Çünkü herkes şunu bilsin onu söyleyeyim çok net olarak. Soma davasında temel sorumlu şirket onunla birlikte eş değerde sorumlu olan siyaset eş değerde sorumlu olan sendikanın yetkilileri var. Sendikaya ilişen yok. Hepimiz müdahililik talebinde bulunduk. Sendikanın davaya müdahililik talebi yok. Hepimiz bu sendikayla ilgili daha doğrusu davayı takip ediyoruz. Sendikadan bir tane avukat yollayıp da davayı izlettikleri yok. Siyasetten kimsenin şeyi yok. Burada günü geldiğinde siyaset uygun ortamı kollayarak bu firmanın aklanması, taklanması, bu işten sıyırması için gerekli izleyicisi kullanacak. Evet. Çünkü zaten günün enerji bakanı Esra Pers'in falan filan diyorduk. Enerji bakanı Cumhurbaşkanı'na çok yakındı geçmişte. Cumhurbaşkanı has adamıydı. Şimdi o görevde değil. Çünkü ona da emanet edemedi. Damada verdi bu görevi. Damat evet. yapıyor yani. Evet. O yüzden bu davadan biz gözümüzü, elimizi, vicdanımızı çektiğimiz anda ondan sonra yaşanacaklara kimse bile inanamaz en sonunda Soma Aşe bu davadan tertemiz bir şekilde sıyrılıp Devlette de bugüne kadar verdiği rahatsızlık için özür diler bunlardan. Evet. Onu herkes bilsin. Herkesin kendi vicdani kararıdır. Ee, biz 16'sında ve gelecek duruşmanı talanda orada bulunacağız. Hı hı. Cumhuriyet Akbaşı grubu içinden iş kazalarını izleme komisyonu kurduk Bir 6 kişilik. Hı hı. Mehmet Teker oğlu'nun da başkanlığında ee, o Komisyon da davayı takip ediyor olacak orada. Her gün en az iki milletvekili bulunduracağız. Bütün kurum kuruluşların ve bu işte vicdanını koyan herkesin de davaya sahip çıkmasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, komisyonlardan çıkacak sonuçları da izleyeceğiz diyelim. Çok sağ olun Özgür Bey katkılarınız Biz için. Biz teşekkür ederiz ilginize. Ee, sizin gibi özgür basın mevcutları oldukça Soma'da da Türkiye'de de umut tükenmez diye ee, biz de teşekkürümüzü iletmiş olalım. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yine. Evet Soma nöbetini dinlediniz. E, bu ay dava 16 Şubat'ta görülecek. Özgür Özel'in de söylediği gibi 8, 2 blok halinde görülüyor aslında davalar. E, neler ol olacağını da izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay da burada olacağız. Biz e, kurulan, e, çalışan, e, fakat bir sonuca ulaşamayan komisyonu, maden kazalarını araştırma komisyonunu konuştuk bugün. Soma e, davasının da aslında seyrini biraz e, aydınlatan, en azından nasıl gideceğini gösteren e, bir sürece ışık tutmaya çalıştık diyelim. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere yine. Hoşçakalın. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrıldım, tamam mı? Ayın Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Bir işte polisin biri. Sof yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ha bunu da doyurum. Soma nöbetinden notlar. Evet arkadaşımız Seçil Türkkan'ın yaptığı mülakatta Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bütün hikayeyi özetledi ve sonuçta siyaset sermaye sendika üçgenine sıkışmış bir davadan bahsediyor. Ve gözümüzü, elimizi, vicdanımızı çektiğimiz anda son maaşı kazanır. Ona göre uyanık bir nöbeti sürdürmemiz şarttır dedi çok Türkiye tarihinin en önemli davasıyla ilgili olarak. Bu arada da şeyde söyleyelim ee, bir ilginç nokta da TÜSİAD'ın genel kurulunda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay da ölen bir çocuğa kimin demeden beraber üzülelim. Çocuk öldüren her kör kurşunu kimin tabancasından çıkarsa çıksın beraber rahatleyelim kutuplaşmayı reddedip birbirimizi ön yargısız dinleyelim bu kaos ortamın üstesinden ancak böyle gelebiliriz diye konuşmuş Tüsiyat Başkanı Can Sen Saim'de konuşmuştu daha önce yani ciddi bir uyarı da kaotik durumla ilgili geliyor onu da söyleyelim son olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı'na ortak dil ayarı yapılmış çok güzel bir haber Açıkça Sayın'ın haberi, Çankaya Köşkü'nde evvelki gün yapılan toplantıda bölgedeki operasyon bilgilerini açıklamanın tek bir ağızdan yapılması kararlaştırılmış. Yani bir propaganda mekanizması olarak mı kuruluyor acaba? Çok ilginç bir haber bu da. Savaş durumuyla ilgili tek bir ağızdan konuşma, sonuçma sözcüleri var. Evet şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba Merhaba günaydın Günaydın gene yoğun bir günden Evet ee, ve hemen, iyi şeylerin olmadığı bir gündemle tabii ki baş başayız. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekten de öyle evet. yani. E, şimdi Türkiye'den de öncelikle e, bu Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümet ilişkisi üzerinde birazcık konuşalım ne oluyor ne bitiyor diye. Hı. Evet, şimdi bir kere gene Suriye müdahale olur mu, kara operasyonu olur mu konulu bir şeyle her zamanki temciz plava gibi karşımıza gelen konuyla gündemde meşgulüz. Belki bu sefer eskisi kadar yakıcı bir şekilde herkesin tartıştığı bir konu değil çünkü artık kaçınız defadır bu gündeme geliyor. E, fakat bu sefer belki de en ciddi bana kalırsa gündeme geliş e, hali söz konusu. Çünkü e, Türkiye bu e, işte Suriye'nin içine doğru yapmaya e, planladığı müdahaleyi bu şimdi yaparsa yapabilecek Daha sonrası e, Metro son artık e, şans veya e, bu müdahale yanlıları tarafından bir şans olarak niteleniyor. E, son fırsat olarak niteleniyor. Ee, onun için bir de bu Halep'e e, büyük umutlar bağlanıyordu Türkiye tarafından ee, Halep'in muhakkak işte bir, zaten e, Türkiye'nin hakkı olan e, doğal bir parçası olan e, bir şehir olduğu düşünülüyordu ve e, Türkiye sınırları içinde olacaktı e, Halep. E, bütün bu Suriye politikasında bugünkü bizi bugüne getiren Suriye politikasında ardında bu vardı şimdi Halep e, ta, ta, ta, tersine Esad'ın ee, tekrar eline geçiyor. Ee, tekrar işte e, Rusya'nın ve İran'ın desteğiyle e, Halep'te artık o Türkiye'nin ve diğer işte bu Suudi Arabistan Katar'ın e, destek verdiği e, muhalifler geriye e, püskürtülüyorlar. Ve işte Türkiye sınırına da bildiğiniz gibi büyük bir akın var. Şimdi bu akının içinde sadece mülteciler de olmayabilir. Bir de üstüne üstlük gerçekten savaştan kaçan, kaçan ve büyük trajedi yaşayan insanların yanı sıra e, her türlü işte e, eline silah verilmiş e, ılımlı e, muhalif olarak tanınan ama bazılarında ılımlılıkla pek alakası olmayan ve her halde yerde savaşçı. Kişiler olan ve onların aileleri olan kişilerin de Türkiye'ye geliyor, Türkiye'ye doğru geliyor olması ve bu sefer de e, tuhaf bir e, halimiz var dünyayla. Normalde hep Türkiye sınırlarını açık tutması dolayısıyla eleştiriliyordu. Şimdi. Türkiye sınırlarını kapatması dolayı işte eleştiriliyor. Evet, çok. Yani, <gülüyor> evet, trajik olay aslında. Bir kriz durumu hali i̇şte Birleşmiş Milletler'den yoğun baskı var, e, sınırların açılmasına ilişkin. Fakat bir yandan da işte e, sınırlar açıldığında işte Türkiye'nin e, ve şimdiye kadar da işte e, Türkiye'ye Suriye'den e, kim oluştu gel, olsun gelmesinin son derece yanında olan kesimler bile, işte hükümet çevreleri, bütün o medya çevreleri bile kesinlikle sınırın kapalı kalması gerektiğini söylüyor. Yani o kadar çok tabii kamuoyunun bilmediği bulmacanın eksik parçası var ki dışarıdan bütün bunlara o dedi, bunu dedi, bu şu, şunun dedi diye bakındınca içinden çıkamayacağımız bir durum aslında. Peki sınır kapalı kaldığı zaman o insanlara ne olacak? Efendim? Sınır kapalı kaldığı denilen diyorlar ya hani. Türkiye'nin e, sınırının çünkü Türkiye, e, O insanlara ne olacak? E, sınır içine yardım e, götürüyor. İHA bu bildiğimiz e, e, hükümetle de yakın olan yardım kuruluşu. E, sü sürekli orada işte ve Kızılay vs. E, hak, e, hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı olarak geçen İHA e, Orada yardım e, yapıyor. Rusya ve Esad'da sınır ilerliyor sınıra doğru. Efendim? Rusya ve Esad o birlikleri de sınıra doğru ilerliyor. Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Evet, dolayısıyla e, şimdi gerçekten de bir insani kriz söz konusu ve orada e, sadece sınır içinde bu insanların e, bakılması edilmesi değil ya gerçekten içinden çıkılmayacak bir durum ve Türkiye çok haksız şeyler yaptığı için e, hakikaten burada doğru e, işte şimdiye kadar Suriye politikasıyla yani benim kastım çok haksız şeyler yaptığı için Bugün de e, kendi aslında kazdığı kuyuya düşmüş durumda. Bütün bu politikayla işte Halep, Halep e, e yöndeki krizlerden tutun, bütün bu işte savaşın işte muhakkak e, bir şekilde esadın gideceğine, bütün her şeyine e, endeksleyip kumar raad o, o, o taşa yatırıp bütün e, şimdiye kadarki kozlarını. E, bir yandan bu insanları Suriye'den şimdi Halep'ten gelen insanları ve çevresinden gelen insanları almamazlık edemez. Hakikaten dediğim gibi müthiş insanlık var ama bir yandan da bu insanların arasında kim savaşçı kim değil bunun inceleyip dokunması yapılabilir mi? Bu insanların aileleri var ve bu insanların bir daha işte o Halep vesaire alınınca geri gitme imkanları yok Suriye'de savaşılacak diğer yer kalmıyor dolayısıyla iyi bir plan ortada yok aslında kimse için yok fakat tabi herkes de bu işin içindeki aktörler de kendi taraflarını kendi öngörülerini çıkarlarını korumaya çalışarak bir didişme halindedir i̇şte Avrupa Birliği de mesela bu tutanaklar sızdı malum Erdoğan ve Yünker ve Task'ın görüşmesiyle ilgili Yunanistan'da bir siteye sızdı onlar sonra Financial Times'ın Avrupa Biliması editörü de şey yaptı, o siteden alıntılayarak yayınladı. Ve yalanlanmadı, <Sessizlik> yalanlanmasını bekledik böylesine bir tuhaf pazarlığın. Evet. Bu seviyedeki insanlar yani koskoca Türkiye Cumhurbaşkanıyla işte Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği sorumlusu başbakanı konumunda olan en yüksek düzeyde olan insanlar arasında böylesine bir tırnak içinde at pazarlığı yapılabilmesi hayret verici gelmişti. Fakat yalanlanmadığı gibi sonunda da e, Erdoğan e, söylemiş zaten burada utanılacak hiçbir şey yok. Bizim ibra eder bu, bunu söyleyelim. Ey Birleşmiş Milletler de yapmış yani. Ey Avrupa Birliği ey Amerika ve iyi birleşmiş milletler diye ama böyle kalmadı yani. Zaten. yani eğlenmeyen şu günlerde e, hiçbir taraf kalmadı gibi bir şey dünyada aktör kalmadı elbette işte Avrupa Birliği'nin e, hakikaten yünker ve e, taskın bu şey ne e, o pazarlıklardaki haline düştükleri haline Erdoğan'ın Erdoğan'la e, bu tarz konuşmasına alışıyoruz zaten Erdoğan e, bu konuşmasından gurur da duyuyor hemen ertesi gün e, doğruladı da Öyle evet işte onu söylüyorum evet yani evet. doğruluğu bizim alnımızda enayi yazmıyor tabii ki o istediğimiz... Birini yazıyor o... galiba ama. <gülüyor> evet Ay, Sanırım birilerinin yazıyor yani Türkiye'de ve bu hale düştüğümüze ve düşürmeye devam ettiğimize göre e, çünkü e, <gülüyor> şöyle bir durum var sadece bunu söylemiyor Erdoğan işte bir yandan da işte e, yerli ve milli politikası sen yani bundan gurur duyuyor bakın diyor işte siz bize parayı koklatmıyorsunuz biz şeye mültecileri işte şeyleri Türkiye'deki Suriyelileri otobüslere binip yollarız evet. onları aynen kapı kulesi sınırından size postalarız. Diyor. Tabii e, siz e, herhalde bunları kaçırıyorsunuz e, sevgili Ömer Bey ve Can. Ama e, yandaş eğer kanalları, hükümete yakın kanalları şu aralar dinlerseniz radyo kanallarını... Mesela biz başkasını daire... dinlemiyoruz zaten. He? Biz Efendim? yalnız onları Birbirimizi dinliyoruz. bile dinleyemiyoruz bari. E, biz yalnız onları dinliyoruz, yandaş yalnız kanalları. Biz yalnız onları, tabii açık radyo varken aslında başka ne dinlenir ama... Şimdi şöyle bir şey var ya hakikaten orada da şimdiye kadar işte bu İHH görevlilerinden tutun işte bir hükümete yakın e, yorum yapanlara vesaireye kadar e, o cenahta şimdiye kadar Suriyelilerle ilgili çok pozitif işte onlar bizim misafirimiz onlar bizim işte veli nimetimiz vesaire gibi şeyler e, yorumlar yap yapılırken e, birdenbire bugünlerde işte biz bu yükü daha fazla kaldıramayız. Suriyelerimize hiçbir şey uymuyor, ne örfi ne adetini ne dili hiçbir şeyi alışkanlığı uymuyor ee, ve e, şu noktada bizim yani bizim üstümüzde müthiş bir yük var, daha fazlasını kaldırmamız ve imkan yok ee, olanları da göndeririz. Aynı Erdoğan'ın söylemini ee, işte olanları da Avrupa'ya göndeririz. Avrupa bu yükü çekmek zorunda ee, gibi bir söylem e, dolaşıyor tedavide, adeta düğmeye basılmış gibi. Bunun o kadar çok gideceği nokta var ki yani bu Suriyeliler Türkiye'de kalacaklar. Evet. <gülüyor> bir kere bu gerçeği kabul etmek lazım. İşte geçen hafta bir şeyden bahsetmiştik. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde yaklaşık 5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz Suriyeli nüfusundan. Dolayısıyla Türkiye'de bunun hazırlıklı olması lazım. Nasıl bir politika uygulanabilir? Bu insanlar hakikaten daha iyi yaşamlara nasıl kavuşturulabilirler? Bu ...bütün bunların düşünülüyor olması lazım. Ama bu itiş-kakış arasında gerçek bir aşırı saat Türkiye'de e, tamamen göçmen karşıda... ...tamamen işte yabancı düşmanlığına odaklı bir aşırı saat çıkıyor olabilir. Şimdiye kadar bunun olmadığıyla övünüyorduk. Maşallah bizde bir dolu başka şey olduğu için... Ee, mesela kırk düşmanlığı başta olmak üzere, <gülüyor> evet. ya yani her türlü e, negatif e, aslında aşırı sağ özellikle uyacak e, şey olduğu için ve Türkiye'de çok fazla da yabancı olmadığı için e, o Avrupa tarzı bir e, aşırı sağ söz konusu değildi. Ama bugüne kadar olmayan şeyin gelecekte olmayacağını söyleyemeyiz. E, bu olmayan politikalarla e, hakikaten doğru düzgün planlanmamış e, bir gelecekle. Daha kötü zamanlara gidiyor olabiliriz. Bunun ötesinde tabii Avrupa ile olan ilişkilerimiz var. Yani bu ben hep bunu vurguluyorum. Avrupa Birliği bizi bugün hayal kırıklığına uğratıyor olabilir yani bu Yünker ve e, Taskin konuşmalarını okuyunca benim için o anda Avrupa defteri sayfa sayfa kapandık kişisel olarak. Ama bu bizim tarihsel olarak Türkiye olarak bir bağımız var. Yani e, bu tarihsel bağları bir günde oluşturmuyorsunuz veya bunlar. E, e, Normatif şekilde bugün iyi yarın kötü diye düşünülüp çöpe atılacak şeyler değil. Yüz yıllarca oluşan ben hep can damarları diyoğram. Bağlardan tarihsel akışkanlıktan söz ediyoruz. Siz bunu kapattığınız zaman bir şekilde işte bu at pazarlıklarıyla bu işte e, sorunların devasa e, korkunç işte pazarlık itiş-kakış konuları haline gelmesiyle e, bu kısa vadeli çıkarcılıkla ki Erdoğan'ın e, dün genç iş adamları toplantısında söylediği bir şey de vardı. Türkiye dışına tatile gitmeyin. Evet. Hmm. Genç, ama Türkiye'de pahalıymış hala yani evet. Rusya'yla evet. çıkan krizden ötürü şey olduğu söyleniyordu fiyatların düştüğü söyleniyordu ama yeni çıkan haberlere göre işte o kadar fiyatlar düşmüş değil aynen domates fiyatları gibi valla yani şey, yurt dışında seyahat Ekonomik fiyatları değil. mı diyorsun hayır yurt içinde seyah seyahat yurt e içinde için evet sanırım olur. giderek e, Türkiye'ye gelmek isteyenlerde azalma olduğu için zaten bunu İstanbul'da yaşayan, ve İstanbul'da turizm ile ilgilenenler kendi yakınla çevrelerinden de gözleyebilirler. Ama daha ötesinde tabii bir, bir de şey var, e, bütün Türkiye geneli var. E, ama ben mesela İstanbul'da işte hep e, seyahat, işte, toplantılar için vesaire gelip otellerde kaldığım için bunu gözlüyordum mesela. E, bir kere Avrupalı turist Artık ya da batıdan gelen turist çok nadir ancak iş için olanları daha çok görüyordum. Ama Orta Doğu genelde ağırlıklı bir turist profili vardı Türkiye'nin son zamanlarda zaten. Ama giderek her şeyin düştüğü bir durum söz konusu. Fiyatlar ayrıca. Yani bütün turizmin bir anlamda işte Rusya'dan da çok ciddi bir potansiyel var tabi. Şimdi tabii evet yani bir de şuna dönmek lazım. Yani Suriye Politika Araştırma Merkezi'nin raporu bu savaş denen olayın hani bol bol başta yeni şafak olmak üzere evet. goygoyculuğu yapılan savaşa girelim bu fırsatı kaçırmayalım filan diye ya yani savaşın ne olduğunu bundan daha sağlam gösteren hiçbir şey yoktu. iki günden beri üzerinde duruyoruz yani 500 bin kişiye yakın 470 bin kişi 5 yılda ölmüş nüfusun %11,5 yani Suriye nüfusunun yaklaşık işte böyle 5 milyon kişi şeye gitmiş nüfus göç edenler ve ölenlerle birlikte %21 azalmış Suriye nüfusu ve yani Türkiye nüfusunun da yani vurursak kıyaslarsak 9 milyon 9,5 milyona yakın Türkiye'de olsa böyle bir kayıp olacaktı. Yani bu dünyada büyükçe bir ülke demek oluyor aslında orta büyüklükte bir ülke. Yani ortalama yaşam süresi de 70'ten ömür süresi 5 yıl içinde 55'e gerilemiş. Akıl almaz şeyler var yani. Evet, yani şu an olduğumuz nokta hakikaten bütün ilişkiler açısından, bütün Türkiye'nin geleceği açısından bir kriz noktası. Tabii işte böyle olduğunu düşünmeyenler var bu noktanın. Bütün o Türkiye'nin makus kaderini işte değiştirecek bir anlamda işte dünya lideri yapacak yeni bir... Türkiye hayali o yeni Türkiye idealinin gerçekleşme noktasında son işte o e, Suriye'ye müdahale yapılırsa tamam o işte e, bir anlamda çıtayı atlamış olacağız gibi bir e, düşünce var. E, i̇şte bunun da ki hangi tarafta olduğunu <gülüyor> Hiç şüphe yok yani hükümete yakın çevrelerde işte tabii ki böyle bir düşünce var. Öte yandan Türkiye'nin diğer kalan kısmı da o yakın olamayan kısmı da e, ne, nereye gidiyoruz hakikaten çok berbat bir nokta benim gibi içlerinde benim gibi insanların bulunduğu e, soru işaretleri içinde. Ve Türkiye'nin herhangi bir arada Suriye'ye müdahale yapabilmesi çok zor gözüküyor, yapılması isterse bile bu konuda bütün planlamalar yapılsa bile çünkü Suriye Suriye ile sıf karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Bunun içinde işte şimdi Rusya da denkle bir evet. içinde Türkiye uçaklarını ben, ben, malum uçuramıyor. Ben de o soruyu soracaktım. Mesela Türkiye burada bir savaşa girdi, Suriye'nin içerisine girdi dediğimiz zaman kiminle savaşacak? hangi hangi kurumla savaşacak? Amerika Birleşik, şey Amerika Birleşik Amerika yani, Birleşik Devletleri'nin Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan desteklediği PYD ile mi yoksa Rusya'nın havadan desteklediği Esadla mı yoksa koskocaman bir sınırı olan IŞİD ile mi? İşte herkese her şey bu denklemin içine giriyor. Yani dolayısıyla o yerdeki attığınızda askeri olarak e, ne ne e, çıkacağını bu işin içinden bilemezsiniz. Belki evet, de sadece evet. Sünni olmayanlarla savaşır, müdahale eder Türkiye. Tabii Ayrım yapar, kimlik sorarak değil mi? Evet, yani ee, Şiilerle savaşır belki mesela sadece. Evet, tabii. Kimlik mı? sorulsa güzel tabii de şöyle bir şey var tabii. Başta Türk yani. Kuvvetleriyle hükümetin ilişkileri konuşalım dedik. Ben hep Yağda'dan beri bahsettiğim şey var. Asker-sivil koalisyonu diye. Bazen de sanırım biraz yanlış anlaşıldı. Çok asker ve sivil ordu ve hükümet çok iyi anlaşıyor birbirleriyle gibi. Halbuki böyle değil elbette. Aynı zamanda bu ilişkilerde işte CHP ile kurulması o zamanlar planlanan koalisyonun bence hükümet tarafında, sivil kanadında tamamen devlet içinde Kabinede değil de devlet içinde kurulmasıyla işte asker-sivil ilişkilerinde belki sıkıntılar yaşansa dahi farklı görüşler olsa dahi bu ilişkilerde işte Kürt meselesi üzerinden özellikle çatışmaların başlamasıyla ortak tehdit dalgısıyla bir koalisyon kurulduydum. Bu benim düşüncem tabii ki elimde şu Türkiye'de o kadar kapalı kutu ki hala ordu. Fazla bir kanıt yok ama bugüne kadarki gelişmeler belki bir anlamda kanıt olarak alınabilir. Dediğim gibi yani o bütün o koalisyon görüşmeleri sürecindeki benim iddiamın gerçekliği bir anlamda maalesef. Bugün yaşanıyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de belki çok rahatsız şu anki durumdan. İşte Suriye'ye girme konusundan vesaire. Hep oldu zaten. Geçmişte de. Ama Necdet Özel döneminde bir önceki genelkurmay başkanı döneminde farklı aslında diyalog söz konusuydu Necdet Özel e, hükümete bir anlamda e, sivil karar alıcılara işlerin yanlışlığını çok uzun ikna süreçleriyle anlatmaya çalışıyordu e, bütün bunlar iyi şeyler olduğundan tabii söylemiyorum ben ki, o iyiydi bu kötüydü falan gibi bir bakış açım kesinlikle yok sadece olanı aktarmaya çalışıyorum Ankara'daki e, bir anlamda gözleneni iddia edilenleri ee, ve Necdet Özel'in o birazcık abilik yaparak hükümete bakın işte bu askeri durumda şöyle şu yapılabilir, ordu bunu yapabilir ama bunu yaparsa bunlar olur gibi e, uzun uzun anlatma istişare süreçlerinin yerini şimdi e, Hulusi Akar döneminde daha e, ilk başta iyi giden ilişkiler dediğim gibi Kürt sorunu ve ortak düşman tehdit, iç tehdit algısıyla iyi giden ilişkiler bu işte operasyonlar vesaire askeri harekatlar ortada Türkiye'nin güneydoğusundaki şimdi birazcık daha sıkıntılıya dönmüşe benziyor çünkü bu noktada işte asker tekrardan işte bu maceraya bu projelerin gündeme gel, projelerin gündeme gelmesinden rahatsız gözüküyor fakat bu rahatsızlığını da geçen seferki gibi anlata anlata Bil e, de işte gazeteler üzerinden mesela biz kesinlikle Birleşmiş Milletler kararı olmadan girmeyiz gibi bir haber sızdırılmıştı mesela. E, o tarz e, rahatsızlıklarla birazcık e, ileri sürüyor. E, rahatsızlığını belli ediyor. E, sanırım hükümet de buna karşı karşı rahatsızlığını belli ediyor. Bizim elimizi bağlayamazsın hmm, gibi. Değilmiş. Bu yönde de çünkü haberler görüyoruz. E, son kertede e, benim düşüncem şu. Yani ee, Güneydoğu'da ki bu, bütün bu işte Cizre, Silopi e, ve e, Sur üçgeninde başlayan başka yerlerde de devam edecekmiş gibi gözüken bu korkunç şehir savaş, savaşları döneminde ordu e, bir yıl Kasım'dan beri bu işin içinde yaralarak bir anlamda e, sadece Türkiye'nin içindeki değil dışındaki bir e, riskleri de gerginlikleri de yükseltmiş oldu. Kürt meselesi bugün işinden gerçekten çıkılmaz bir hal aldı. Ve o noktada bence Suriye ile ilgili herhangi bir müdahale de ki bu işin içinde tabii ki de Suriye Kürtlerinin de son derece bir parçası Onların yönelik tehdit algısı da bir parçası sadece Halep'in düşmesi vesaire değil başta anlattığımız gibi ama işte oradaki PYD ne kazandı ne oldu vesaire onlar da çok büyük tehdit algısı içinde olduğu için bir şekilde müdahale konusunda müdahale et Suriye operasyona karşı çıkma konusunda elinde çok daha az kart var. Ee, nereye kadar karşı çıkabilir, ne yapabilir, ee, birdenbire kendimizi Suriye'nin içinde bulabilir miyiz? Bana maalesef muhtemel gözüküyor. Bakalım, ne diyelim? Suudi Arabistan, mesela Türkiye'ye girmez de Suudi Arabistan girebilir mi? Birleşik Arap ile beraber geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalar vardı bu yönde. Daha ee... Bahreyn de yaptı ama sonra çekti galiba açıklamasını. Biz asker göndermeye hazırız, karabirliği göndermeye hazırız şeklinde. Ama işi de kaç tabii ki. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanımız da şeydeydi Suriye Arabistan'da. Başbakan Davutoğlu ile beraber Suriye Arabistan'daydı hı hı. bir yandan tabi bu Katar'la vesaire de ciddi askeri işbirlikleri var dolayısıyla neler planlandı şu anki planlar ne aşamada bunları bilemiyoruz ama Suriye Arabistan'da bu işte harekat planları da işin içinde miydi? Ama bu, bu, bu tarz bir e, tabii ki askeri olanaklar açısından Türkiye'nin içinde olmadığı bir çıkartmanın yapılıyor olması bana çok zor gözüküyor. Türkiye'de sadece Stüdyo Arabistan'ın yapacağı bir şeye yardımcı olacağını zannetmiyorum. Bu zaten biraz... Türkiye'de bir yandan da bir NATO ordusu. <gülüyor> Unutuyoruz her seferde <gülüyor> ama bu tansiyon yaşanıyor. NATO ordusu mu değil mi? Ne yapıyor bu Türkiye? NATO ile örtüşen ne kadar e, politikası var şu an tartışılır. Evet Suriye e, şey pardon Suudi Erbistan bu arada da e, bu idam ettiği amır mıydı e, adı? Bey, e, Nemr. Nemr'in Nemr, Nemr e, yeğeni 17 yaşındaki yeğenini de idam etmeye hazırlanıyormuş. Ya bu o gelgeyi tabii, e, bütün bu işte ünneşiği eksendeki gerginlik maalesef çok daha kötü noktalara gidebilir. Ee, Orta Ortadoğu'da bütün taşların önümüzdeki dönemde de yıllarda da yerinden oynadığı dönemler yaşayacağız. Bir ana Suudi Arabistan'ın iflas etmesi de işte geçen haftalarda konuşmuştuk söz konusu. Olmayacak şeyler oluyor her tarafta. E, tabii bu arada e, çevre bakımından da şeyi de belirtelim. Suriye, Arapistan, e, bütün bu petrol gelirlerine rağmen e, iflas ediyor olması da o meşhur oil curse, petrol laneti e, tezine akla getiriyor. E, Türkiye'de hep enerji işte bir petrolümüz olsaydı, işte şöyle olurdu, böyle olurdu, şöyle müthiş e, ça atlardık vesaire. İşler öyle değil tabii işte. E, aynısı İran'ın ve e, Rusya'nın başına neden gelmiyor peki? şey bakımından, petrol bakımından mı diyorsunuz? Evet. Gelmekte zaten. E onların da Gelmekte başka mi? sorunları var Gelmekte. yani. ilaç etmene gerekmiyor. Sonra. Gerçi Rusya konusunda iflas konusu e, olabilir de. Evet, gündemde yani. Orada da, da var yani. Tabii, Herkes tabii. iflas ediyor. Anladım. Bizim yıllardır ama takip ettiğimiz sen tabii fark etmiyorsun Ankara'da olduğun için sizin biz yıllardır Raman'da, Batman'da petrol bulunmaz haberlerini müjdeyle her sene veririz. Barış sürecinden önce Cüdy'deydik hatta, Cüdy'den takip yapıyorduk ama evet. maalesef o da artık... İstanbul'da bile bulundu da... Şeyde değil mi? Sultan Öyle Ahmet, mi? Beyoğlu'nun aşağısındaydı. Evet hani? oralarda bir yerde Abdülhamit zamanında. Söylenmiyor tüm... kimseye ama. Söylenmiyor. Evet. evet. Sırları evet. Son olarak şeyi söyleyeyim. Benim de artık yola çıkıyor olmam lazım. İstanbul'a doğru bu arada. Size doğru geliyorum. Tamam. Ee, Cerablusu alalım derken Hatay'ı kaybedebiliriz diye Yaşar Yakış'ın evet. eski evet. Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. <gülüyor> bu arada. Çok önemli tabii o da evet. Yani evet. yaşar yakış genellikle ölçülü çok evet şeyleriyle bilinen biri ve bölgeyi çok iyi bilen Ortalık, evet. Arap, Arap dünyasını filan. Kasırran nedir? Hatayı kaybetmekten. Efendim şey yani orada askeri olarak öyle bir zora girersiniz ki zaten Suriye'nin böyle planları vardı biliyorsunuz yani şimdi şey, Suriye gibi. haritaları vardı her zaman evet, ee, ona dikkat çekmek istiyor aslında Ya yani böyle bir noktaya gelebilirsiniz diye evet, askeri bir krize girebilirsiniz diye. Önemli şeyler söylemiş yani, aslında yani. Ha, ha, hakikaten vatan toprağının kaybedilmesi vesaire gibi bir milliyetçilik. <Gülüyor> Peşinde değilim ben ama Türkiye'nin büyük bir krize gireceği kesin eğer Suriye operasyonunu yapmaya kalkar. Evet Ruslarla savaşmak zorunda kalabiliriz diyor ki Can'la e, evet. sürekli konuştuğumuz ihtimallerden biri bu. İkincisi de Arap dünyasını tamamen karşısına alır. Arap sokağında istenmeyen adam ilan edilir diyor. E ben şu an diyor. çok istenen adam oldu. Söylenemez ama <gülüyor> ama çok fark eder var zaten yani. ama Evet, genel olarak tabii bütün dünya ile aslında daha da ters düşme riski var Türkiye'nin öyle söyleyelim. Evet. Daha bile. Peki, Peki o zaman size çok teşekkür ederiz. ederiz. Şimdilik Sana iyi ediyorum. yolculuklar. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem, günaydın Cem Bey. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Evet. Yani, politik şeylerle de iyice karışmış bir spor ortamı var. Ben bu özellikle de Ahmet Spor'la ilgili çocuklar ölmesin maça gelsin. Sloganı <gülüyor> üzerinden birazcık açmak istiyorum sohbeti. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet bu slogandan dolayı seyircisiz e, oynama cezası verildi. Ahmet Spor'a. Yani e, bazı şeyleri e, geçen hafta da konuştuğumuz gibi benden önceki programda da e, değerlendirme yaptığınız gibi e, anlayamıyoruz. Yani anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani bazen böyle tutarsızlıklar var. E, yani ideolojik ee, mesaj söz konusuysa o zaman e, bütün ideolojik davranışların e, cezalandırılması gerekir. E, tahriklerin de belki e, cezalandırılması gerekir. Ama işte e, bizim yaşantımızda e, baktığımız zaman böyle haksızlıklar e, masumların ya da ne bileyim e, bir şey yapıyor ceza alması gereken onlar ama e, karşı tarafı ceza veriyorsunuz. Bunlar benim anlamakta zorluk çektiğim şeyler. Evet, yani Ama, çok da tuhaf bir durum var. Mesela e, o zaman böyle cezalandırılacaksa e, bizim e, Selahattin'in de dikkatimizi çektiği gibi e, Fenerbahçe'li bolcular da gayet sportif bir şey yaparak işte bu pankartın bir ucundan da onlar da tutuyorlar maça çıkarken. Onların da cezalandırılması gibi absürdün absürdü bir durum karşı. Hepsi cezalandırılır. Karşı karşıyız. Ama, daha henüz onlarla ilgili bir karar verilmedi yani bu e, verilen ceza ya çocuklar ölmesin maçta da gelsin sloganı e, bir önceki Başakşehir maçında ki e, sloganından dolayı verilen bir ceza yani bu ama gene e, öyle çıktılar Fener maçına da farkında evet ama, ama şu anda Federasyon bu konuyla ilgili bir karar vermiş değil e, tahmin ediyorum ki. Bir ceza çıkmayacak yani e, sizin de dikkat çektiğiniz bu sefer işin hücüğünde Senel Bahçede var. Bir de zaten yani, belki de Star Gazetesi'nin internet sitesinden görmüşlerdir fark etmemiş de olabilirler. Orada buzlu çıktı çünkü. Öyle <gülüyor> <Evet>, kapatılmıştı. <gülüyor> ee, yani burada hep konuşuyoruz ee, sporun güzelliklerine vurgu yapalım diyoruz. Gerçekten sporun birleştirici bir özelliği var. Ee, en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde unsur. Ve maçı bilmiyorum izlediğiniz mi, takip ettiğiniz mi son derece dostları bir hava içinde gerçekleşti. Evet, i̇şte besbelli zaten. Hatta pankartı taşıyan çocuklar da var. Gayet güzel tabii yani. Olması gereken senin de dediğin gibi bir manzara. Çocukların da cezalanması söz konusu olacak tabii <gülüyor> tabii yani şimdi sen o gün o maçı seyircisi oynatmasan seyirci oynatsan oradaki çocukları gençleri o maça götürseniz onlara bir coşku yaşatsanız onları mutlu etseniz yani şimdi biz İstanbul'dayız pek çok şeyden faydasıyla faydalanıyoruz ama bazı bölgedeki insanlar bunlardan bu güzelliklerde yaşamaktan çok uzak ve sadece bunların hayalleriyle yaşıyorlar. İnsanlara bu hayallerini gerçekleştirme belki bir fırsatıydı Fenerbahçe'yi izletmek orada bu coşkuyu yaşatmak ama maalesef işte e, birleri e, karar alma mekanizmasındaki bu her konum için söylüyorum böyle yanlış kişiler atıyor ki o karar alma mekanizmasının başında öyle yanlış kararlar veriyorlar ki e, bundan en fazla da bana sorarsanız e, işte ülke kaybediyor yani e, yazık yani o maçın o güzelliklerin e, o bölge insanıyla yaşatılmaması. Oradaki o çocukların, gençlerin, e, ne bileyim gençlerlemiş insanların bile e, belki Fenerbahçe hayatlarına kaç kere canlı izleme şansını yakalayacaklar. O kadroyu izleme hayalini o insanların gençlikleştirilmesi izin vermiyorsunuz. Yani e, kimsenin e, böyle bir cezalandırma yapmaya hakkı yok yani. Geliyor bana benim kendi düşüncem bu. E, tamam bir de son bir minik soru e, gene hafif siyasetle karışık olacak. E, bu Fenerbahçe e, kadrosuna baktığım zaman Cumhurbaşkanı'nın özellikle son zamanlarda vurguladığı yerli ve milli sloganına çok uygun düşmediğini düşünüyorum. Erbahçe kadrosunda Türkiye'den Türk isim olarak iki ya da üç kişi görebiliyorum kadrodan. Gerisi yerli ve milli değil mi diyeceğiz? Ne, ne yapacağız? Şimdi biliyorsunuz bu sezon itibariyle takımlar kadrolarında 14 tane yabancı futbolcu bulundurabiliyorlar. Ben de bu konuda e, ilk yarı itibariyle yıllardan beri e, özel bir merakım e, yabancı futbolcuların evet, performansını değil. sürekli ölçer ve yerlendirdim. Zaman zaman da yazarım. Bunları da zaman zaman federasyonun e, aylık yayınlarını yayınlar. E, mesela bu sene e, ilk yarı itibariyle baktığımız zaman en fazla e, yabancı futbolcuya yer veren takımların başında e, gençler birliği yani geliyor. Fenerbahçe'nin de kadrosunda çok fazla e, e, yabancı topçu var. Çünkü Fenerbahçe alıp kupalarında mücadele ediyor ve yıllardır Türk takımlar hep şunu e, söylemiştir, yani biz e, yabancı sınırlaması nedeniyle e, az sayıda yabancıydan faydalanabiliyoruz ama rakiplerimiz sınırsız yabancı oynatma şansına sahip. Bunun için de e, spor başarıya bir türlü yakalayamıyoruz gibilerinden işleri vardı. İşte bunun için TFF e, sezon başında e, tamamıyla 14 tane kadronuzda yabancı oyuncu bulundurabilirsiniz. Bu sezon itibariyle Gençler Birliği ve Kasımpaşa ilk 11'lerinde zaman zaman 8 tane yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Sonra Fenerbahçe geliyor 7. Ama ikinci yıl itibariyle şöyle bir kadrolara bakıyorum. Takımlar genel olarak 6 yabancı kullanıyorlar. Yani böyle bir söylemde bulunmak yani bugün artık sınırlar kalktı, globalleşen bir dünya düzeni var. Bir de ben hep bu yabancı sınırlamasına karşı olan bir adamım. Evet. Yani. Onun için de sordum ama yani ne dedin? Kasımpaşa mı? Kasımpaşa evet, da Kasımp mı yerli ve milli değil? O da Kasımpaşa'nın da kadrosunda. Yani zaman zaman Zıza Çalınbay'ın 7-8 tane yabancıyla ilk 11'i takımı sahi sürdüğü Görebiliyorsunuz yani. Erdoğan'ın evet. mem memleketinde yani Kasımpaşa'nın <gülüyor> mahallesinde yerli bir emir. olacak iş mi yani? Ama Paşa'nın da laf Kasımpaşa'dan açılmış çok ciddi bir şekilde de e, hakem hatalarına e, şey kalıyorlar yani ciddi şekilde hakem hatalarının bedelini ödeyen bir takım şu anda en çok hakemlerden mağdur olan takım diyebilir mi yani Paşa'ya? Paralel hakemlerdir belki yani. Altyapı çalışmaları şey nasıl peki? Konu. Cem Bey çok özür dilerim. Konudan konuya atlıyormuş, atlıyormuş gibi olabiliriz. Biz ama yani bu yabancı transferlerden bahsederken bir yandan da galiba altyapı çalışmalarından da bahsetmek lazım. Mesela bu tip e, takımların Gençler Birliği'nin, Kasımpaşa'nın e, altyapısından futbolcular çıkıp e, yükselebiliyorlar mı? Bu gözlemlenebilir bir halde mi? Gözle görülüyor yani, mi? Türkiye Ama Türkiye'nin ciddi Zaten bu konuda ciddi bir sorun var yani hiç kimse e, altyapıya yatırım yapmıyor ya yani, altyapıdan e, şu anda topu çıkmıyor e, ama şöyle bir şansımız var e, Avrupa'daki e, altyapılardan çıkan Türkler var işte Türk futbolunun zaten e, kultanıcısı da onlar olacak hazır yemek zaten onları görüyoruz onları yerli yani, ve milli sayabiliyor muyuz Alman Almancıları mesela e, işte e, Yorumu size bırakıyorum. Yani milli takımda oynatabiliyorsak işte e, level kuzen de e, ki Hakan e, var, Ömer var Ömer gerçi oynamıyor ama ondan sonra e, şimdi e, önceki gün bir haber vardı Danimarka'da şu anda yıldızı parlayan bir Türk var. E, o da altyapılarda bugüne kadar Danimarka milli takım olmasını giymiş ama o da bundan sonra Türk milli takımını da e, oynayacağını açıklamıştı. Fatih Karim'in zaferi Danimarka şokta diye e, haber vardı önceki gün. Ee, şu anda e, çok ciddi e, potansiyel Türkler var. Yurt dışında yetişen. E, oradaki tabii kültür, oradaki disiplin, oradaki bilinç. Ama maalesef e, bunlar e, bu topraklar üzerinde söz konusu olmuyor. Maalesef yani alt yapılar felaket sevgili. Yani. yani oyuncu yetişmiyor. Bu, bu döneme i̇şte özgü bir şey, şey mi? Daha önce daha önce de başından beri böyle miydi? Aslında bu bir ciddi bir sorundu başından beri böyle. biz spor ne zaten oyun yetiştiremiyoruz. Yani e, var mı bana söyleyebilir misin i̇şte basketbol aynı sorun. Güneş. Güneş, yani de basketbolaydı soruyoruz, fütbolaydı. Güneş, el Güneş'te de Yani şimdi e, 40-50 yılları düşünün o dönemdeki Türk Güneşi. Ee, şimdi maalesef o dönemin çok uzandayız biz yani olimpiyatlarda bugüne kadar en fazla madalya kazandığımız Davideş'tir ama son 20 yılmış döneme bakın Güneş'te kazandığımız bir altın madalya var onu da tenis e, sporcuyuz da biz tenislerken Rus basketbol sporcuyu Türk yapmıştım Lamazan e, sözünü hatırlamıyorum ama ben çok sevmiştim ama isimizki ilk kez duyuyordum Aa, Türk zannetiriz isimleri tabii Türk, Türk Türkleştiriyoruz bunları değiştiriyoruz. Türk isim da bir zamanda otomatik ben Türkçe konuşacağını bekliyorsunuz ama Türkçe de konuşamıyorlar tabii. Ee, çok şaşırmış. Yani Basketbol şaşırmış. peki, çok, yani uzatıyormuş gibi oluyorum konuyu ama basketbolda öyle değil mi? Basketbolda nitekim bir takım başarılı aralındı. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Orada bir altyapı <gülüyor> yani, çalışmasının verimliliğinden bahsedebilir miyiz? Sevgili Can bak orada da şöyle bir e, olumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Altyapılarda bazen başarılı gözüküyoruz. Bunu zannediyorsan birkaç bir program önce de konuşmuştuk. Yüzme evet. için örneğini vermiştim. Türk sporunda altyapılarda e, ciddi bir şekilde yaş küçültmeler var. Yaş küçültmeler var. Evet, maalesef, evet, yaş küçültmek sözetiyle siz altyapılarda e, özellikle uluslararası organizasyonlarda başarılı bir gözüküyorsunuz. Bu basketbolda e, söz konusu. Bakın biz altyapılarda çok başarılıyız. Ama neden e, altyapılarda bu kadar başarılırken üst yapılara yani amiri takıma yansımıyor bunlar. Niye oyuncu çıkartamıyoruz? Yani e, bunları sorgulamak lazım. E, üç Maksimum 3 yaşa kadar yaş küçültmeler, yaş büyütmeler. Yaş Kontrol edilebilir, denetlenebilir bir şey değil yani bu. Yani mahkemeye gidiyorsun şimdi küçültüyorsun yani. Ama etik olarak doğru değil bundan. Yani bu 25 sene, 25 sene, 30 seneden devam eden bir sorundur. Ama Türk medyası bundan üzerine gitmez. Ama burada etik bir sorun dediğim için bunu yapabilirsin sen. Yaş küçültebilirsin. Sistem bir noktaya kadar sana buna izin veriyor. Evet. Ama ahlaki değil... Çünkü zaman içinde bunun bedelini ödüyorsun. Şimdi diyelim ki 19 yaşındasın, 16 yaşına indin, 16 yaşında gözüküyorsun. 16 yaşındaki hem yaş yani çocukları tokatlayabilirsin sen. Çünkü 19 yaşının getirmiş olduğu bir avantaj var. Ama ne oluyor? Sen çalışmadan maçları kazanmaya alıştığın için çalışman gereken en önemli dönemde tembelliğe alışıyorsun. Rahatlığa alışıyorsun. Sonra da bir daha çalışamıyorsun. Yani o çalışma yapmasını yakalamıyorsun Öteki tarafta 16 yaşındaki çocuk çalışa çalışa çalışa çalışa alın döke döke bir noktaya geldiği için 20'li yaşlarda seni yakalıyor ve senin önüne geçiyor. Evet Cem yani. Rekabet edemiyorsun onunla. Evet ben de şimdi itiraf etmek zorundayım. Bu açık gazete ekibinde hem Selahattin hem Can'ın yaşlarını da küçülttük ancak. Asker erken gidebilmek için. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, hep bizdeki olumsuzluklara dikkat çekiyorum ama ben bir tane Türk medyası hiç yansımamış bir olumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. E, Fransa kupasında e, maçlar vardı bu hafta sonu e, sürprizler de yaşandı. E, ki bunlardan biri Granville e, Bulk maçıydı. Granville takımı e, amatör e, ikinci amatörlükte mücadele ediyor Fransa'da e, ikinci amatörde dediğimizlik, yani e, genel lig değerlendirmesi yaptığımız zaman 5. lig oluyor. E, bu takım 2. lig e, bir takımını eledi. Büyük bir sürpriz. Hmm. E, öyle ki yani 2000 yılından bu yana yani Fransa kupasında çeyrek finale kalan böyle ikincilikten 2. ligden gelen 4. takım. Yani kupalarda Avrupa'daki bu ilgilikler olsun Fransa'daki kupa maçları olsun bütün sürprizler yaşanıyor ve futbolun güzelliği de bu. Bunu da, e, bu sürprizleri de ülke medyası gerek e, Fransa'da olsun gerek İngiltere'de olsun e, gerek de Almanya'da olsun çok güzel anlatıyorlar okuyucularla paylaşıyorlar ama e, işin e, kötü tarafı e, uzatmada bir sıfır kazanıyor gram bir takımı e, daha sonra işte maksat gece 12 e, yarım gibi bitiyor e, büyük bir coşku büyük bir sevinç var i̇şte başkan futbolcuları davet ediyor yani işte küçük bir kutlama partisi yemek yeniliyor eğlence şu bu Maçın da kahramanlarından biri takımın ikinci kalecisi Klima e, e, Dağdu sabah karşı e, dürüm yemeye gidiyor yani dürüm biraz Türkçeleştireceğim çünkü Fransa'da da e, böyle hem Türklerin işlettiği ki Almanya'da da var yani görmek mümkün e, hem Türklerin ya da magrep e, kendi işlettiği e, kebapçılar var yani döner satıyorlar işte evet. gidiyorsunuz ve bunlar sabah kara da düzüm yiyorsunuz. Kemal yemeği yiyor saat 5 süratında. Tüm bu eğlencelerden sonra. E, ve o sırada e, saldırıya uğruyor. Kaleci. Çünkü Amadou nereli? E, Magreb orijinli. Evet. E, yani Fransa doğrudur ama Magreb orijinli. Soyunundan da anlayabiliyoruz. Ama, ama şimdi burada çok önemli. Onu bulan e, takım arkadaşı. Ve diyor ki yani bu bir kavga değil. E, kesinlikle bir saldırı kendisine saldırılmış. Ben onu bulduğumda işte yüzü mosmol dağılmış bir şekilde burnu kırılmış, gözleri kapalı ve hastaneye yetiştiriyorlar. Gerçi e, hayatı tehlikesi yok ama ciddi bir şekilde e, hemen hemen yata alınıyor. Ben şu şekilde bir değerlendirme yapıyorum. Acaba e, bir muhteşem bir performans ortaya koyuyor yani bu kaleci takımın ikinci kalecisi olmasına rağmen kupa maçlarında e, Kremo da duyuyor, yer veriyor antrenör e, ve maçı Gravilla kazandan oyuncuların başına geliyor. Acaba diyorum, bazı inanıyordum. E, Bayis oynayanların e, bir e, kuzbalı mı bu kaleci? Ee, çünkü evet, e, çünkü, gelir. Evet, yani e, sen yerel bir bölgedesin. Hani deplasman takımı olsan e, anlaşılabilir ama yerel bölgedesin, e, küçük bir bölgedesin. Yani Paris de değil, e, çok küçük bir bölge. Hani sabah karşı yani, kavga olur, hani münakaşı olur anladım ama e, sen maçı kazandırmışsın, maçın kahramanlısın, niye saldırıya uğrayacaksın? Yani? E, bir de e, tabii evet. ister istemez akıllara acaba bu bahis oyunlarınla alakalı bir durum mu? Çünkü tahmin ediyorum ki e, o maçın favorisi Burk'tu e, ve büyük bir sürprize de imza atmış oldu. Acaba e, bu sürprizi gerçekleştiren kişi bayisçilerin hedefimi oldu diye sormadan edemiyorum. Bu ee, evet, ki çok önemli e tabii bu da. Bir de ben de bir de pozitif bir şey var onu da sormak istiyordum Liverpool'la ilgili bu taraftarlar arasında maç biletlerinin fiyatları konusunda. Bir ciddi gerilim vardı ve belli bir dakikada işte 77. dakikasında Sunderland maçının tribünleri terk etmişlerdi 77 sterline çıktı diye 59 sterlinden maçlar çok ilginç bir şekilde de kazanmış oldular çünkü biletlere zam yapılmayacağı kararı çıkmış. O dikkat ettiniz mi? E, Almanya Ligi'nde de inanıyorsam Dortmund taraftarları bir deplasman maçında e, futbol sahasında tenis topladığını görüyorlar. Evet yani. onu da görüyorum. İlginç bir protesto yöntemi. Tenis, bir sürü tenis topu atmışlar değil mi? Evet. Sahi. Güzel. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu maç biletlerinin e, fiyatlarının bir parça doğal karşılığı. Yani kulüpler bu kadar oyunculara para verirken yani şimdi taraftar Yıldız istiyor. Yıldız dolcugelsin gelsin gelsin. gelsin. bedava gelmiyor bunlar. Yani Türk Spor için de geçerli. Evet. Şimdi e, Süper Lig'de oynayan e, çok sadece üç büyüklerde değil. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Şenol değil. Hatta Atletik Sabzondi, Anadolu kulüplerinde de çok önemli yıldızlar var. İşte bunlardan biri Eto Antalya Spor'da oynuyor. E, ne bileyim işte e, bir dönem Barcelona'da oynayan e, Alexander Hilet tekrar gençler bilimine döndü. Daha önceki yıllarda da Türkiye liginde Süper Lig'de izlediğimiz Belaruslu oyuncu. Ee, çok önemli isimler var. Tabi kulüplerde bu isimleri Türkiye'ye getirebilmek için ciddi paralar ödüyorlar. Ama e, taraftar, mesela Türkiye'de maça gitmiyor ama e, Avrupa'da maça giden taraftarların da işte kulüplerin bu masraflarını karşılayabilmesi için e, kulüpler ne yapıyor? Bilet fiyatlarını e, ister istemez e, yükseltiyorlar. Reklamlar ha, reklamda, ha, işte ben de onu söyleyecektim. Reklamda, yani mesela Bilic de e, söylemiş West Ham'in menajeri, eski e, Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slavyen, Bilic de evet. e, yani futbol zengin sporu değil demiş ve yani evet. öyle polo ya da golf gibi bir zengin spor değil. Bilet fiyatları herkes için makul düzeyde tutulması gerekir demiş. Alıştık zaten. Arttırsınlar reklamları. Her tarafa reklam yapsınlar. Futbolcuların kendi vücutlarına da reklam alsınlar. E, alıyorlar zaten normalara. Böyle kollarına, bacaklarına dövme şeklinde de reklamları <gülüyor> ama yani bilet fiyatlarını hiç değilse insanlar için arttırmasınlar diye düşünüyorum Dünyanın ben. Dünyanın en popüler sporu ve bunu izlemek ayrıcalık olmamalı demiş Biriç. Bir markete gidip evet. haviyer ve şampanya alırsanız pahalı, ekmek ve süt alırsanız ucuz olur demiş. İlginç bir şey. <gülüyor> yani çok doğru ama mesela formal reklamlarda da bir şey söyleyebilirim. Yani mesela görünürlük, yani spor ekonomisinde görünürlük kavramı vardır. E, tabii ki e, ne kadar çok reklam alıyorsanız siz o zaman bu şirketlerin görünürlüğü bir şekilde düşüyor. Çünkü neden? E, hafızalarda sadece sizin şirketinizin ismi kalmıyor. Diğer şirketlerin isimleriyle e, bir bütün haline dönüşüyorsunuz. Bu da ister istemez e, sponsor şirketlerin çok arzu etmedikleri bir durum. Onun için de mesela çok ciddi rakamlar ödeyerek, özellikle büyük kulüpler için e, şirketler çok ciddi rakamlar ödeyerek o formada sadece ve sadece tek reklam e, olmasını sağlıyor. Elde bu şekilde de görünürlüklerini, etkisini arttırmaya yönelik bir strateji tabii ki bu. E, o küçük kulüpler e, para toplayamayan mesela küçük kulüpler e, çok fazla e, sponsor e, alıp onların e, reklamlarını, numaralarını yerleştiriyorlar, gerek formalarına, gerek saflarını. Ama e, spor, futbolda da maliyetin e, her geçen gün arttığı Yani futbolcu maaşlarının her geçen gün hızlı bir yükseliş içinde olduğunu biliyoruz. Yani son 20 yıl içinde. E, futbolcuların kazançlarını çok fazla arttı. Yani e, şimdi e, diyoruz ki bilet fiyatlarını düşürelim, e, bilet fiyatlarını düşürelim dediğimiz zaman futbolcuların kazançlarını da hadi düşürelim dediğimiz evet, zaman. Evet, evet, tabii. Düşürelim, düşürelim. Ama o zaman futbolcular e, <gülüyor> oynamıyorlar. E, yani Aynen, çok da haksız bir kazanç da var yani futbolcuların evet. dediği. E, tabii bu tür düzenlemelerin mutlak süreti Türkiye'de yok tabi. Lik bir tarafından yapılması lazım. Yani çok haklısınız. E, bir dengenin e, mutlak süreti oluşturulması lazım. Burada da en önemli e, örnek Amerika e, Amerika'daki spor ekonomisi ya da spor organizasyonlarının e, yapılandırılmasında tabi tüm bunlara dikkat ediliyor. E, bütün yani siyircinin menfaati gözünde bulunduruluyor. kulüp sahiplerinin e, menfaatleri gözünde bulunduruluyor. Aynı zamanda da Oyuncuların da menfaatleri göz önünde bulunduruyor. E zaten Avrupa'dan farklı olarak Amerika'da böyle sık sık diyor işte greve gidiyorlar. Oyuncular greve gidiyor. Bazen e, kulüp sahiplerini lockout ilan ediyorlar. İşte işim ee, can alıcı yeri de orada herhalde. Ben mesela Arda e, ile ilgili haberlere bakınca Arda Turan'la onun fotoğraflarına baktığım zaman sadece üç şey görüyorum. Nike, Beko ve Qatar Airways. Bütün fotoğraflarında sadece bu üç isme rastlıyorum ve kalbim heyecanla de de Eskiden halbuki simit e falan vardı. Hatırlarsanız. <gülüyor> Barcelona üniformasında bu üçü var. Evet. Eskiden daha yerel, daha, daha minliydi. Bir tane daha var. Bir isim daha var. Son dönemde çok popüler olmaya başladı. Reklamlarıyla, haberli, gazetede çıkan haberleriyle bir tür kürması daha var. Lassa. Ha, Lassa. Yani evet. Caner Erkin diyeceksiniz zannettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <da son> Ama <gülüyor> e, Ömer Bey o konuyla ilgili e, e, sözünü kesmediyse kesinsem özür diliyorum. E, mesela şöyle ortayatılı iddialar da var. Yani e, Arda Turzan'ın işte Barslanı'ya e gelmesinde e, Türk firmalarının da e, rolü var. Çünkü önce e, Buzan'ın hazırlandı. Yani, Türk firmalarıyla kulüp arasında sponsorluk anlaşmalar yapıldı. Sonra da Arda'nın transeri e, gerçekleşti. Yani hiç öyle e, at pazarlı olur mu? Böyle şeylere inanabilir miyiz? Hiç. Ne demişlerdir? Arda'yı <gülüyor> almazsanız açarız kapıları, <gülüyor> zaman, <gülüyor> otobüslerle zaman. göndeririz zaman. diğer futbolcuları taraftarıya. <gülüyor> Ama yani bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, benzer e, bir özellik. Mesela şimdi Premier League biliyorsunuz e, globalleşen en önemli ulusallıklardan bir tanesi, özellikle de doğuda. Uzak Doğu'daki pazara hakim olabilmek için ya da Uzak Doğu'daki pazarda e, ürün değerini artırmak için son birkaç yıldan beri Uzak Doğu'lu futbolcular Japon olsun, Çin olsun, Güney Kore olsun e, Premier top koşturmaya e, başladı. yani e, Bunun içinde ve yani kulüpler de bunu söylüyorlar. Biz Uzak Doğu pazarında marka bilinirleri arttırmak, işte ürün değerimizi arttırmak için tabii ki oradaki futbolcuları da kendi kadromuza katacağız diye M.D. de zaten bu şekilde global bir marka oldu. Yani 20-30 yıl önce bakın M.D.'de çok fazla yabancı oyuncu yoktu. Ama global bir marka olma kararı alındıktan sonra M.D.'de bugün 110-120 tane yabancı oyuncu var. Yani bunlar sadece sportif performansla açıklanacak şeyler değil. Evet çok ilginç bir konu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef süreyi de bitirdik. Evet ee, evet, evet. Çok teşekkürler Cem. İyi yayınlar diliyorum. Bu da 10. Çetinle spor. Bu haftayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.